Thank you. Oğlum sen niye be acayip acayip sesler çıkarma meraklısı oldun ya geçen şeyden <gülüyor> Öyle. Hoşuma gidiyor. Oğlum bu çok güzelmiş ya. Evet bu hakikaten bayağı iyiymiş. Ne bu? Sponsorumuz. <gülüyor> Pepperidge <Pamela Rich> Farm'dan. <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Milano Dark Chocolate. Nasılsınız gençler? Ay benim başım ağrıyor. Benim başım ağrıyor. Evet. Niye? Ebe o kadar dırdır dedin şeyde. Nerede? Hı? Oyun Derneği, Oyun Derneği. <gülüyor> ne yaptık bugün, saygı. Durdur mu? Durdur demeyi musun? Bugün ne yaptık? Bugün oyun açılmıyor, oyun geliştiricileri Derneği. Oyun, oyun, derneği, derneği. oyun Derneği. Bugün Oyun Derin, Oyun Derneği, de Oyun Derneği, Türk Oyun Derneği, Tudoftan farklı olarak da. Tudof oynasa. kapandı değil mi? Tudof. dağıldı mı? Evet, iptal ettiler. Ee, Oyun, derin, heh, boş ver, <gülüyor> Oyun derin, hoşuma bir şey zaten. Oyun derin düzenlediği ilk etkinlik olan e, Grup Chat, Group Taksim, Ch Taksim G, <gülüyor> Taksim G evet Grup Chat, bölü G. ama Bölge, ama ben benim okunüşümle hemen yani, öyle gördüm Bölge gibi oluyor. Ya yani tam okunuşuna karar verilmemiş alan evet. Ama e, yani Grup Chat, G, evet Slash G, e, diye bir etkinlik düzenlemeye başladılar. Bu etkinliğin ilkine katıldık bugün. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Beşiktaş kampüsünde yapıldı. E, bu etkinlikte neydi? neydi? İşte e, Türk yapımcılar, Türk oyun yapımcıları, işte yayıncıları ve işte yine e, oyun derle ilişkisi olan, Türk sektörle oyun sektörüyle ilişkisi olan insanların katıldığı bir etkinlikti aslında. Tabii çok böyle yani 100-200 kişinin katıldığı bir etkinlik değildi tabii ki. E, ufakça ilk ilk etkinlik olarak iyiydi ama yine katılıp bence. Ee, onun toplantı onun katılımına onun etkinliğine gittik ee, işte bizde ne oldu ne bitti ne oluyor kim bunlar <gülüyor> diye e, görmek için yani şimdi tabi e, sektörde böyle oluşumların olması güzel bir şey hani Tudofta da aslında TÜDOF kurulurken de hani bir şeyler yapsınlar diye bekliyorduk ama evet. bir, bir şeyi doğrultamadan e, yani, kapıları kapattılar bir, biraz daha e-spor ağırlıklı bir evet Şimdi bu oyun derneği daha çok anladığım kadarıyla kurucularının da hani mobil oyun geliştiricileri olması dolayısıyla evet. mobil oyun üzerine fokuslanmış bir grup şimdilik. Yani aslında onların yapmak istedikleri birazcık daha geniş kapsamlı oyun sektörüne destek olabilecek ve oyun sektörünü kapsayabilecek bir dernek haline gelmek. Oyun sektöründekilerin bir araya gelebileceği. Aynen. Veya işte oyun sektörüne Türkiye'de oyun sektörüne yeni girecek birinin. Ben nereye gideyim abi deyip onlara danışabileceği ve onların oradan yönlendirme yapabilecekleri falan. Yani böyle aslında, aslında hani, hani... eski şey ondan sonra Erzincanlı Kamyon Şoförleri Derneği gibi şey yani <gülüyor> <Evet. gülüyor> Düşünürüz he? Şimdi tabii yeniler daha. Bir sene falan oldu değil mi kurulada? Bir seneden fazladır var aslında sanki. Ama Çünkü ben geçen seneden de hatırlıyorum görüyordum yani. Öyle mi? Yani bir sene kadar oldu diye hatırlıyorum ben. E, hatta işte e, 2013'te e, GDC Europa işte e, Gamescom'a Gamescom gittiler. Gittiler. Hani devlet desteğiyle böyle ne yapabiliriz araştırıyorlar bir yandan. Öte yandan da işte... Sonra biz... i̇şte devlet desteğiyle e, Hani Dünyada bunun e, kamu kuruluşu olan ya da özel kuruluşlar olan e, eşlinikleri var. İşte Kore'de COCA var hmm. e, vesaire... Böyle bir organizasyon olsun, olmak istiyorlar. Bir yandan da Türkiye'de oyun işi yapmak isteyen ya da yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen ya da Türk oyunlarını satın almak isteyen ya da Türkiye'de oyun yayımı yapmak isteyen firmaların hani gidip ee, hani, danışacakları evet. bir yer olsun. İlk, ilk, konta i̇lk kontak noktası evet. olsun ve kendi networkleriyle de işte geliştiricilerin işte e, yapımcıların, yayıncılarında hani birbirlerini destek olabilecekleri evet. büyük bir çatı olmak istiyorlar. İşte biraz da işte co-promotion da evet. destekleyecek olan. Yani e, şu anda anladığım kadarıyla hani belli bir e, yaptırım gücü ve e, ne, ne denir türkçesi influence e, <gülüyor> etki etkinlik kazanabilmek için e... Aslında üye toplamaya çalışıyorlar. Bir yandan da... E kendini işte kendine şey... yani Sonuçta bir... E... Derneğin gücü üye derneğin sayısından gelir. Derneğin gücü geliyor. üyesinden gelir. Üye çeşitliliğinden gelir. İşte networking yapabilmesi için üye çeşitliliğinin artması gerekiyor zaten. Hı -hı. E, bunu toparlamak istiyorlar. Bunun dışında işte nasıl e, hep beraber... Yani nasıl üyelerle, üyelerin hepsiyle beraber... Yani işte Daha önce fuarlara katılmamış... Hı -hı. E, gidip oradaki olan gelişmelerden e, gelişmelerden haberdar olamamış, katılamamışları da e, mesela götürebilmek için işte nasıl kaynak şey yapılır, onlara bakıyorlar. E, yani daha çok hani yurt dışıyla yurt dışında çünkü bu know how dediğimiz yani bu işte bu işin e, aslında tam olarak nasıl yapıldığında daha yurt dışında daha çok sonuçta deneyim olduğu için hı hı. o deneyimden nasıl e, Türkiye'deki yapımcıları da faydalandırırız biraz peşindeler Hani onun için nasıl bir aracı olabiliriz ee, orada biz nasıl fayda sağlayabiliriz ee, ya yani dernek gücünü nasıl faydaya dönüştürebiliriz ee, onun peşindeler birazcık ee, işte devlet katkısıyla, kamu katkısıyla falan Şimdi e, daha yeni olmaları işte ve kurucuların genellikle aynı backgrounddan geliyor olmaları kaynaklı hani belli kısıtlamaları var. Tabii. Yani burada şey yok sonuçta denlik. Yani Kurucular içerisinde bir işte ne bileyim, konsol sektöründe çalışmış biri yok. E, akademisyen olarak bir yani var. Yani Sercan var aslında. Sercan var işte Sercan'ın tabii pazarlama kısmında çalışmış. Mesela konsolun işte satış tarafında çalışmış biri yok. Yani hmm. hani yine e, hani yeterli şey de bir. E, durum yok ortada. Sonuçta tam pazarlama kısmında çalışmış olan e, mesela konsol tarzı işte kutulu oyun tarzı şeylerde çalışmış olan işte Sercan var ve akademisyenlik tarafından da hani bir e, ne derler okuma, okur yazarlığım var diye <gülüyor> öyle bir şey var. Yani işte developer tarafından daha çok ağırlıklı insanlar var. Yani çünkü başarılı developer aslında yazınca evet. işte o Ömer de, Ömer de developer. developer. Ondan yani sonra ee, Tansu'ydu Tansu, galiba. Yani. Tansu tam ne mi danışmanlık yaptığını biliyorum. Ama o da bir, yani o da pazarlama, developer tarzı bir şey sayılır gibi geliyor. Ee, çok böyle sektörün çeşitli kollarından tabii insan şu anda az yok. Evet. Onun için ama zaten aslında gelsinler diye de bir yandan e, ulaşmaya çalışıyorlar bu insanlara. Evet. Şimdi aslında biz e, bu oyunlar etkinliğinin sonrasında saygılında biz oturduk biraz hani üstünde eee değerlendirmesini de yaptık. Hani orada <gülüyor> bize de sorular etkinliği nasıl buldunuz vesaire falan diye de öyle lüp diye de lüp <gülüyor> diye sıratına çarpamadık. Şua! Berbat olmuş. <gülüyor> Yok, berbat olmamış. Ya tabii ki öyle bir şey olmuş. Hatta benim aslında ben seçtiğim benim beklediğimden iyiydi yani. Berbat olmamış ama e, Burada açık ve net e, konuşmakta fayda var. sonuçta Konuşalım bilmiyorum. ki bizi derneğe almasınlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah Şu... da korusun. Nereden geldi bunlar bu? Arada? Yok. Yani sonuçta bunu dinleyecek olan adam belki Sercan'ı dinletirsin bilmiyorum. <gülüyor> Ama e, açık konuşmakta fayda var. Çünkü biz de hani kendimizce oyun sektörünün içinde bulunduğumuz. bulunduğumuz bu arada yani. pek bulunamıyoruz bir ama uzaktan bulunuyor ama. E, bulunmuşluğu olan on, on <gülüyor> bulunmuşluğumuz olan aslında endüstri profesyonelleriydik bir aralar. Evet, öyle geziyorduk. <gülüyor> Dili geçmiş ama. E, dolayısıyla biz de böyle bir derneğin e, katkı ve fayda sağlaması için nasıl olması gerektiğine dair e, aklımızda belli fikirler Biraz var. Biraz düşündük. Evet. Yani düşündük derken sonuçta oradakileri bir dinledik. <gülüyor> bir analiz ettik sonuçta. Biz de ilk defa dinliyorduk. Çünkü, Bilgileri aldık. Ondan sonra... Şunu çok e, yani yanılıyor olabilirim. Çünkü e, katılımcıları çok tanımıyorum. Ama organizasyon, yani sektör içi bir e, aktif organizasyon içerisinde ee, faaliyet göstermiş bir üye yok o en azından kurulda. Tabi yani üye anlamında işte 5 kişiler galiba. Yani yönetim kurulunda. Benim Hı -hı. Tanı tanıştıklarım ve anladığım kadarıyla yan yanılıyor olabilirim. Yani aslında hepsi indi. Evet. Yani Selcan ee, aslında bir, şey yapmış, bir konsol firmasında çalışmış ama Hı. senin dediğin gibi bunun sadece küçük bir e Departmanın da... Küçük yani, taz... de var mı demeyelim tabii yani. yani <gülüyor> departmanın küçük olduğu... Pazarlama olarak çok... Departmanın evet. küçük olduğu... Kişi sayımız azdı. Evet. Biz ikimizdik yani. Ve anladığım kadarıyla da... E, oyunun tüketicik e, olarak... Yani bir oyuncu olarak da senin kadar çok şey değildi. E, i̇şin içinde de değildi. Yok canım yani... Yok düşünme. Sercan'ın şeyi var. Deneyim vardı ya yani. Sercan mesela şey tarafında çok deli delidir. Kongregate tarafında. Hı hı. Yani bayağı <gülüyor> oyun bulur, oyun dener. Çok dener yani oyunları. O açıdan olsun deneyimi çoktur yani. Hani oyun deneme. Ya ben mesela oyun oynuyor olabilir ama Oyun deneme açısından hı hı. o da şey. E, şimdi... Hal öyle olunca ve topla e topladıkları kitleye de baktığımız zaman hep mobil oyun geliştiricileri evet. ve e, benzeri e, Hayır, gruplar, hem, indie gruplar. Hem mobil oyun geliştiricileri tabii. Hem Hı -hı. de aslında o mobil oyun geliştiricilerin de hani bir e, başarı hikayesi tam olarak olan kitle değil. Yani, yani başarı hikayesi değil veya işte hani daha üst kitleden de kimse mesela hani e, tabii ilk, ilk toplantıda yoktu. E, onların evet. haberleri bile olmayabilir. Yani şimdi... Şunu demeye getiriyorum ben. Şimdi bir sektörü temsil etmek ya da bir sektörün oluşumuna herhangi bir şekilde genel bir katkı sağlamak istiyorsan... Evet. ...sektörün tamamını temsil edildiği bir grup olmak zorundasın. Bir. 2. Evet. Eğer sen e, Türkiye'de bir oluşum e, şey e, bir geliştirme kültürü oluşturmak istiyorsan ki bu amaçlarından biri, hı hı. Türkiye'den bir şeyler üretilsin, çıksın, satılsın, yurt dışına pazarlansın vesaire de istiyorlar. Yerli yapım istiyorlar aslında evet. bir yandan da. Bunun sadece yani bir endüstri ve sektör olarak düşündüğün zaman üretim kendi başına bir endüstri ve sektör olarak e, bulunamıyor. Evet. Çünkü bunun pazarlamacısı olması, da... satıcısı, yayıncısı, e, dağıtıcısı işte bunun Yan, yani ...sektörün işte yan... ...al e, beni hale getirecek... Et, ...yan e, sanayisi diyelim... Hı hı. ...işte bunun e, ödeme sistemleri var... Montage ...ondan sonra işte. işte bunun... ...uygulama geliştirmesi var... ...ondan donanım Aynen. yazılım kısmı var... E, ...ve var da var da var... ...şimdi e, geliştirmenin ve geliştirmenin... ...çok küçük bir parçası ...mobil geliştirmenin ötesinde bir... E, ...şey yok... E, ...bir başka ögeler... ...temsil edilmiyordu... ...iki evet. tane yayıncı... Yani, temsili vardı diyelim beni de katarsak hı hı. bir tanesi Toyo Games'ti bir tanesi de hani ben gerçi orada yani çok şanslı seri bulundum ama hı hı. hani o backgroundla gelmiş olan evet. iki kişiydik biz evet. benim anladığım tek tük katılımcılar arasında oyunlarını geliştirmiş, download sağlamış ve para kazanmış insanlar vardı Var. ama bunun business tarafı çok eksikti. Dolayısıyla bugünün konusu da daha çok hani marketing nasıl yapılır, business nasıl yapılır işte e, den ziyade işte onların e, yurt dışında katılmış oldukları fuarlarda gördükleri edindikleri işte e, bilgileri sunumları da Türkiye'deki e, hani diğer evet. geliştirici arkadaşlara bakın biz orada bunları Paylaşmak gördük. Yani. Evet, biz bunları gördük işte e, bizlere bunları bunları anlattılar bizim için şu, bizim şu için yönden faydalı olduğunu evet, düşündüğümüz noktalar bunlardı. Bu bilgiyi de sizinle paylaşalım amaçlı evet. bir toplantıydı aslında. Bir toplantıydı. Bu aslında. Şimdi bir derneğin bir dernek olarak belli bir pozisyona gelmesi ve belli bir yaptırım gücüne sahip olması için derneğin üyelerinin sayısının... Belli bir oranda olması evet. ve bu kitlenin o e, sektörü büyük ölçüde temsil ediyor olması. Yani çeşitli gerekli çeşitli olması gerekiyor. Yani o da olarak düşünürsek İstanbul Ticaret Odası'nda İstanbul Ticaret Odası'nın temsil ettiği firmaların sayısı İstanbul'daki ticari... E, atıyorum e, birimlerin hı hı. E, yalnızca böyle çok küçük bir parçası ise hı. İstanbul Ticaret Odası e, hani ticaret odası olarak gücünü hiçbir zaman hani evet. yaptırım gücünü işte ya da, e, he, daha daha e, ticaretteki de, insanların hepsinin sesini duyuramazsın evet. belli bir kesimin sahip sesini duyurursun. çünkü o da bir işe yani en aynen. azından ticaret yapan adam için işe yaramaz yani evet. ve sen burada e, tabii bir şey e, mesleki oda da değilsin anladın mı değilsin yani. yani sadece geliştiriciler olsun da demiyorsun Hı. değil mi işte yapımcılar Aşksin olsun yani. evet şeycilciler olsun e, yayıncılar da olsun işte ne bileyim e, pazarlamacılar PR'ciler olsun vesaire olsun da olsun istiyorsun bir yandan dolayısıyla e, Tabii öncelik sıralaması olmak zorunda senin hedeflerinde ve amaçlarında evet. değil mi? Eğer öncelikli hedefin e, Türkiye'de e, yerli yapım oyunların, e, oyun yapım kültürünün oluşması ve ürün çıkartmak ise senin core olarak bünyende e, bulundurman gereken ve network'ünü e, sağlam tutman gereken geliştiriciler olacak. Yani developer dediğimiz kitleler olacak. E bu adamlar niye sana gelsin? kısmı var. İşte networking için gelecek, ha, networking ama. Için gelecek ama geliştiricinin geliştiriciye verebileceği şeyler hani kısıtlı, kısıtlı çünkü ben sonuçta eninde sonunda seninle rekabet ediyorum değil mi? Evet. Yani orada deneyimi anlatabilirsin. Hı. Sen hakikaten üst zaten hani bu adamla rekabete girmeyecek seviyedeysen sonra o adama sadece yani ona kırıntı atarsın yani işte dersin, dersin ki, ki ben şunları şunları yaptım, yaptım. Ha, ve zengin şey. oldum abi sen ha. de yap belki sen de olursun ama aslında biz şunu da biliyoruz ki bu sektörde birinin yapıp zengin olduğu yol diğerinin yapıp zengin olacağı anlamına gelmiyor bir iki orada da zaten o bilgi birikimini ve şey deneyimi aktarabilecek daha üst e, seviyede bir firmaya da birey yoktu zaten. Evet yoktu. Dolayısıyla hani o oluşana kadar o oluşana kadar sen nasıl toplayacaksın bu adamları değil mi? İşte evet. O, o Şimdi sıkıntı. bugünün konularından bir tanesi ve en çok üstüne durulan şeylerden bir tanesi işte senle de konuşmuştuk. Kaydınızı yapın işte üye olun. Evet. Yani oyun tarafında da yani, iyi oğlum. Şey tarafında da hani e, Seminar mı desek artık ne desek Hı -hı. Sunumlarda da Hı. en çok anlatılan ve üstüne değinilen Konu da şuydu User acquisition ve user retention değil mi? Aynen Yani kullanıcı nasıl elde edilir ve bu kullanıcının senin oyununa sürekli bağlanması ve işte oyunda kalması nasıl sağlanır? Evet. Çünkü bu sağlanmadığı sürece kullanıcı nasıl oyun listesine gelir, oyun dünyasına nasıl kalır <gülüyor> daha Ondan, fazla. Aynen. Ondan sonra zaten bu kullanıcı oyun üye olup da e, üye olarak kalmaya devam ettiği sürece bu sana belli bir kazanç olarak geri dönecek. Yani oyunda bu revenue ise karsa, ciroysa. Değil mi? Dernekte, bu dernekte networking. gücü de. Dernekte bu networking gücü olacak. Ondan sonra e, yaptırım gücü olacak. Yani derneğin benim bin tane e, üyen var. E, Gamescom'a gönder beni şey Ekonomi Bakanlığı demesi var. Abi biz 10 kişiyiz bir de bir göndersene ya falan demek var. Değil mi? Yani ya da ne bileyim. Ya da mesela atıyorum Kore ile bir e, ticari heyet ya da ne bileyim e, karşılıklı e, şey anlaşması yapılacak. Değil mi? Koka gelecek böyle. O bizim işte hani dünya çapında büyük firmalarımız var diyecek. Sizin tarafta kim var diyecek. E Biz abi biz 10 kişiyiz ama yeni kurulduk falan dememek lazım. Evet, Şimdi dolayısıyla bu adamların ilk amacı her şey. Tabi idealistik e, hedefleri ve vizyonları da var illaki ama ilk amacı yeterince e, kullanıcıyı toplamak ve bu kullanıcıları kendi bünyelerinde barındırmak. Evet, database oluşturmak. Database oluşturmak ve e, bunun sürdürülebilir bir e, grup haline gelmesi. Şimdi Tüd konusunda sen e, şöyle bir şey demiştin. Hani tam büyük markalar buluşup da kurulmuştu sözde. işte evet. Kruje ekip arasında işte Joy Game vardı, işte Rayet vardı, var, Aral var. vardı. işte Nintendo Game... vardı o zaman. Nintendo T -T -Nortek vardı. vardı. Nortek vardı. işte Nortek vardı. Ondan sonra işte Titnet oyunu vardı galiba. Değil mi Sobey'le? E... Atom falan da var, Ha Atom falan vardı işte e, Oddu'nun grubu. Ne oldu sonra? Şey dediler yok işte biz e spor konusunda uzmanlaşacağız, yok işte lisans yapacağız, dağıtacağız, turnuvalar düzenleyeceğiz falan filan. E, herkes zaten kendi ticari çıkarı için orada bulunuyordu. Evet. Ve bir bok olmadan da herhalde yani orada ne olup bittiğini hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben sadece spekülasyon ee, yapıyorum. bir tanesine katılmıştım bir toplantıya. O Hı. da zaten hani biz şeyliyiz diye. Nortek'te Hı. çalışıyoruz Hı. diye katıldık aslında. İşte Hasan da şeyli o zaman. Nortek'te. E, Nortek'e yani, ne derler? Önde yönetim gidenlerinden. Yönetim yani yani kurulu, kurulu üyesi Yönetim da. kurulu üyesi oldu sonra. O zaman değil de. Ee, o yüzden hani gitmiştik, katılmıştık falan ama yani sonrasında ne oldu ne bitti e, çok aktif olamadılar e, ve hani <gülüyor> birazcık da işi e, anlam yani hani dedikod çevreden <gülüyor> işin içine katılamayanlardan falan hani nasıl duyulduğun kadarıyla. Biraz işi tekele bağlamaya çalışma e, mantetesi Daha çok ticaret te, tekeline alma. E, yani şöyle aslında. bir şey gibi düşün abi yani. E, Ağır basınca biraz insanlar soğudular oradan. Türkiye'deki bütün şey atıyorum. E, meyve suyu ve bilmem ne içeceklerini e, dernekleştiriyorsun ve yönetim kurulunda sadece Coca-Cola Pepsi ile şey var. Fanta var gibi ha, Bir mesela, durum söz konusu orada. Ha. Tam ek orada. nerede, nerede kapı nerede falan filan. Hani gerçi bunların çoğu hepsi aynı firma da. Olsun. Hani, yani. anladım e, ben örnek anladım ben için. için. Ne oluyor lan falan oldu millet. Ondan sonra zaten çoğu bir kısma haber verilmedi galiba bir şey oldu. Evet. Oluyordu. Haber verilmediği bırak. Zaten aa, böyle bir şey varmış e, dediler. Ondan sonra iyi tamam yani varmış da ne olmuş dedi evet. çoğu. Evet. Sallamadı kimse. Çünkü Aynen. onlar kendi etkinliklerini şu ana kadar zaten kendi ceplerinden yapıyorlardı. Aynen. Yani mesela ben o zamanlar şeydeydi, Infinity'deydim. Hmm. Yani biz e, point blank turnuvalarını kendi cebimizden düzenliyorduk. Yapıyordu. Kazanan takımları biz e, işte Kore'ye, Endonezya'ya, Tayland'a gönderiyorduk biz. E, ya bu bana ne katacak? Ne kattı? Yani. Hiçbir şey katmıyordu. Aynen. Şimdi ha, ben bunları yapıyorken e, hani Türkiye'de e, his, ofisi olan ve Türk... yani Türk, %100 Türk menşeili sayılmazdı Infinity Games ama Türkiye'de kurulmuş bir şirket evet. sonuçta. Ve Türkiye'de kurulmuş bir şirket olarak ben e, kendi ülkemin temsilcisini yurt dışına gönderecek kapasiteye erişmiş bir e, oyundum. Hı hı. E, şu ana kadar da gelip de bana aferin diyen oldu mu? Olmadı. <gülüyor> değil mi? Aferin. Ha, olmadı. Ama... Sen şimdi birkaç tane firma birleşmişsin, Tudof diye bir şey yapıyorsun. Ondan sonra da bana hiçbir şey demeden diyorsun ki artık bütün turnuvalar bizden geçecek. Ha, oldu. Ha oldu. Ya o tarz şeyin tabii regülasyonunu. Yapmak belki önemli hakikaten ama tabii, bu şekilde ama o yapmak zaman, değildi yani. O zaman zaten. Yani ki bizim çapamızı etkinlik yapan ya da işte turnuva düzenleyen, ödül para ödülü veren, hmm. işte yurt dışına takım gönderen vesaire. Yani tabii oradaki amaç firma yok. şey şey de aslında. Yani hani bir e, belki işte bir Türk takımı'nı, yani tek çatı altında. İşte bir Türk takımı veya bir Türk takımları kurul kurulması. Hı hı. İşte ne bu şimdi bu Riot Games Türkiye'nin açılmasından sonra bu e-spor'u tabii burada bir şeyler olmaya başladı. Ya. Evet. Ondan sonra bir sürü arada sırada görüyoruz. Yok işte bir takım bir tane oyuncu diğer takıma transfer oluyor. Yok arkadaşıdan anlaşma söylediymiş. Yok yani hani bu futbolda olan hı. abuk uk skandallar burada da olmaya başladı. Ya yani 15 yaşında, 13 yaşında çocuklar için arasında <gülüyor> skandallar oluyor falan böyle. Aa, grubu terk etti, bilmem ne oldu falan filan gibi. Hani belki işte bir, bir Tudorf tarzı bir bir şey olsa, ee, belki bunu düzenleyecek. Tamam mı? Hani bunu düzenlemek için bir şey olması gerekiyor aslında. Çünkü şu anda tek adam var, Riot Games. Riot Games ne derse kural oluyor. Anladın mı? Halbuki Riot Games ne derse kural olmasaydı, <gülüyor> bu kurallar zaten işte Riot Games ne bileyim başkası hani Artık kaç hangi firmalar bu şeyleri düzenliyorsa işte Infinity ona hmm. falan hep beraber bir kural çerçevesi belki bazı şeyler otursalardı. Ondan sonra Right Kim's kafasına göre kural değiştirdiğinde skandal olmazdı mesela. Çünkü öyle oluyor. Yani çünkü bir anda diyor ki e ben kural değiştirdim ve çat diye çıkabiliyor adam sonuçta. Hayır. Bu işin tek elinde ası olan bir firma. Kendi, kendi turnuvalar için istediği Ay, kadar yapar Ama olsun yine de sen bunu bir e, şeye getirdiğin zaman, spora dönüştürdüğün zaman... Hı hı. Ve yurt dışında Türkiye'yi e, işte ne derler temsil etten bir duruma dönüştürmeye başladığın zaman. O zaman aslında sadece işte RARCAMS kuralları verirler. Kendi zaten kuralları, kendi turnuması. Biz karışamayızın biraz dışına çıkmaya başladık. Çünkü yani hem spor diyorsun, uluslararası bir spor dalı diyorsun. Tamam mı? Bunu kabul ettiriyorsun yani ettirdin diyelim. Yani olimpiyatlara girmeye çalışıyor adamlar mesela değil mi? E, e, o zaman ama burada bir başka yani sadece MOBA oyunu Riot Games değil ki. Yani bir sürü MOBA oyunu var. Hı hı. Ve olimpiyatlara Riot Games'in League of Legends'ı girdiği zaman e o zaman diğer MOBA oyunları da büyük ihtimalle olimpiyatlara alınması gerekiyor. Yani tek oyun üzerinden olimpiyat çevrilmez yani büyük, büyük ihtimalle MOBA olarak yani, ya, yani MOBA Olimpiyatları diye bir şey olması gerekiyor ha? gibi geliyor. Yani tek Riot Games Olimpiyatı veya League yani of Legends MOBA Olimpiyatları diye bir şey olursa zaten bence biraz saçma olur ha, ama, ama hani League of Legends Olimpiyatı diye olimpiyatları bir şey olursa musun zaten ya? hani tür başına bir tane bir i̇şte, oyun seçilir. Evet, yani tamam. MOBA'da League of Legends seçilir. Bir... FPS'te atıyorum Counter-Strike seçilir. Ee E tamam o futbol, zaman şöyle işte, bunun da falan işte, falan. işte bunun için yani bunun hepsinin Hı -hı. ortak alanda bir yere gelebileceği bir şey olsa bir düzenleyici firma bir düzenleyici ortak yer olsa o zaman bazı şeyler daha belki kuralında daha işte tekele kaymadan daha işte ne bileyim anlaşmaları yani işte mesela takımların oyuncularıyla yaptığı anlaşmaların geçeceği bir kurul olsa yani bu tarz şey çünkü orada herif o zaman kim kimi şeye doğru tabii, gidiyor tabii. Ya. yani zaten çok komik şeyler duyuyorum ben ha. işte mesela atıyorum eee A takımına birisi sponsor e, oluyor tamam mı? Hani evet. A takımına sallıyorum işte e, benim sağ çorabım sponsor evet. tamam mı? Şimdi onların sponsorluk anlaşmalarında işte e, şey e, atıyorum oyuncuya bir para verilmiyor Hı -hı. tamam mı? Sadece işte günde işte kaç saat çalışması için ve işte oyun içerisinde bir ekipman vesaire şu bu sağlanıyor. Ve işte... E, Para ödüllü bir yarışma olduğu zaman atıyorum yüzde 50'sini benim sağ çorabım alıyor. Hı hı. Şimdi kalan 50'sini işte masraf gider şu bu. Ondan sonra oyunculara da attığın zaman bir ellerinde bir şey kalmıyor. Yani şimdi sen bir profesyonel oyuncu olduğun zaman profesyonellik tanımından e, tanımı gereği senin o işi yaparak para kazanıyor ve geçinebiliyor evet. olman lazım. Evet. Tamam Bu şeyler gibi olsun demiyorum. Hani şu anda e, bazı ülkelerdeki yıldız oyuncular e, <gülüyor> mesela özellikle Koy'daki işte Starcraft'çılar bu e, şeyciler, e, League of Legends'cılar işte Warcraftçılar falan filan bunların takımları bildiğin hani Coca-Cola'nın, Kore Hava Yolları'nın bilmem ne bankasının sponsorluğunda evet, maça ben. çıkan herifler yani evet. bu adamların yıllık geliri 100 bin doların üstünde evet. olabiliyor. Ama işte onlar tabii T-Zone'da da seyrediliyor. Yani tabii, bu tabii. Süre orada yani bu, bu kadar şey. mı abartılır? Yani bence bu kadar abartılmasına gerek yok. Yani Ama... Bu kadar abartılmaya doğru gideceksen işte bunun kurallar çerçevesinden o kuralı ilk başta koyamaz sonra çünkü alır başını saçmalak. Birileri ya, çok para birileri para Mesela ondan sonra şey yani. olayı olacak mı? Atıyorum e, Türkiye'de resmi bir milli takım kavramı eğer yoksa atıyorum hmm. sen çok iyi oynuyorsun tamam mı? E, ama Rusya'nın mesela e, ad, oyuncuya ihtiyacı var. Hmm. Seni aldım Rus takımına koydum e, Türkiye'nin buna itiraz hakkı olacak mı olmayacak i̇şte, mı? Böyle çünkü, yani, olay zaten şeye doğru gidiyor. Mesela çünkü Türkiye'de Türkiye'nin evet, <gülüyor> Türkiye resmi bir milli takımı yoksa ve Rus milli takımının da hani atıyorum e, yabancı oynatma gibi bir şey varsa kontenjanı ha. varsa Aynı. sallıyorum olabilir olabilir neyse. neyse o oyunu saptırdık ama. evet şeye dönelim e, oyun de oyun dere de, dönelim. Evet. dönelim hani e, benim e, oyun derden ya yani bir e, endüstri e, çalışanı olarak oyunden, oyun den oyun derden bekledi bir mi? birkaç tane beklentim var. Wow. Yani bu kişisel bir beklenti değil ama böyle bir dernek kurulacaksa ve e, iyi bir şekilde e, yol almasını istiyoruz tabii ki. ve Önce bana gelsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bir şekilde yol alması için de hani benim kendi şahsi düşüncelerim tabii bunlar. Hani bazı şeyleri yapması gerekiyor. Bunlardan biri nedir abi? Evet. Kendilerinin de mobil geliştirme backgroundından geliyor olmaları ve şu anda mevcut üyelerin çoğunluğunun işte e, bağımsız oyun geliştiricileri, özellikle mobil oyuncu geliştiricileri olmalarından kaynaklı olarak sen bir şey yapmaya çalışıyorsan ve bir derneğe niye üye olmak istersin? Çünkü burada bir e, hani... Bana fayda sağlasın işte istediğin için. Networking dedi işte. Yani, yani kaynaşma. Ondan sonra bir şimdi, e, ulaşma. Ulaşan normal şartlarda belki de erişemeyeceğim bir şey. E, başkası desteğiyle erişebilmek. Şimdi bir evet, sektörel bilgi ve sektörel e, hani, Deneyim işte. deneyimi paylaşabileceği evet. bir ortam olsun. Evet. Bir, iki, yeni başlayanların ha. bilgilendirilmesi, başlangıçlarına tutulması... Ha. Dediğin gibi ben başladım. Belki tek başıma üniversiteden yeni mezun oldum. Belki i̇şte... harikasın. Manyak ha. yazım yazıyorsun. Ha. Bir günde bir oyun yazıyorsun belki ha. ama oyunu ha. nasıl pazarlayacağını bilmiyorsun. Ha. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Üniversitede bir tane pazarlamadan bir arkadaş kapamamışsın. yani hmm. Ne yapacaksın? Oyun dereye geleceksin. Diyeceksin ki ben oyun yazılım konusunda çok deneyimliyim. Ama e, bir projem var ama bunu nasıl e, döndüreceğimi bilmiyorum. Mesela? Bu konuda yardıma, yatırımcıya veya yapım işte başka yapımcı arkadaşlara ihtiyacım var veya işte çalışana ihtiyacım var ya, eleman arıyorum ha, sonra Hı. eleman bulmam lazım bulamıyorum nereden bulacağım bana yardım edin tarzı şeyleri iş para arıyorum ha des, para, ya mesela şey de maddi yatırım arıyorum mali bir destek arıyorum <gülüyor> <gülüyor> Über, über Siz de bir... baba diyebilirsiniz. <gülüyor> Bunların hepsini aslında oyun derin şu veya bu şekilde gel yavrum diyebiliyor musunuz? Gel Al şeker. Ha. Şimdi demek neymiş abi? Sen bir birey olarak ya da küçük bir grup olarak ya da yeni başlayan veya bazı alanlarda tecrübesiz bir rol olarak derneğe geldiğin zaman senin eksikliklerini kısmen bile olsa dolduracak bir... Komünitenin parçası olmak istiyorsun. Şey güzel mesela. Bu Microsoft'un neydi? Ee, mi? Emin mi? değilim. Hatırlamıyorum. Hani e, Oyun Der'in e, anlaşması sayesinde. Mesela e, Oyun Der. E, Microsoft'un bir üyeleri, kaynağı şeyi var. E, kaynak e, bir, kullanımı sağladı. Bir, yani Microsoft'un. Girişimcilere sağladı. Girişimcilere bir, yeni başlayanlara. Evet. Sonra sağ, sağladı. Tool dedik. Yani o. Evet. Geliştirme paketlerini galiba işte ücretsiz şekilde kullanman için. Yani sadece geliştirme paketi değil belli minimum şey ebatlardaki e e e şirketlerde yani atıyorum işte sallıyorum bu rakamları tamamıyla. Atıyorum 50 kişiden az çalışanın olacak. 50 değil olacak. 5 kişiydi. Ha işte 5 kişiden az 5 çalışan. 5 kişiye kadar çalışanın olanlara destek veriyor. Artı işte yıllık Ciro'nun işte 200... 250 bin mi ne ha, şey. Aşmayacak. Yani aslında kobi olarak ya Çok böyle işte başlangıç çekirdek yani. Aha. E tohum dedikleri var. Ya, o işte tohum... İşte Windows'undan ofisine, server'ından hmm. işte SQL'ine işte... E çok e, sınırlı kapsamda bile olsa yani mesela iç kullanım için geliştirme amaçlı e, sana bedava kullanırdım. Evet. Ha şimdi e, çoğu kimsemizin <gülüyor> öyle dertleri yok işte kodlama yapıyorum ulan şey e, Windows'um var, Word'un um var evet. ama gerçekten var O yüzden Zaten yazılımcı <gülüyor> yani o adam genelde Linux kullanıyor yani. Ha. O yüzden mesela işte e, Microsoft Server. Aslında yani ucuz bir yazılım değil. Evet. İşte onun e, sağlanıyor olması belli bir dereceye kadar. İşte e, database'in sağlanıyor olması e, belli bir dereceye kadar. E, güzel şeyler bunlar. ya yani Mesela işte bunun devamında atıyorum. E, Bu olumlu bir anda. da yüzden aklıma geldi. Mesela seninle. işte e, zaten çoğu yazılım geliştirme firmasının hani e, edu kapsamı altında bazı e, şey ücretsiz lisanslar oluyor ya. Mesela evet. Microsoft'un da var. Eğer edu... Yani nokta edu e ile kayıt olursan hı hı. işte öğrenci versiyonlarını yazılımlarını kullanabiliyorsun işte e, adobunda var galiba böyle hı hı. bir şeyi hı hı. hani atıyorum e, deneme amaçlı ya da işte e, geliştirme amaçlı Microsoft gibi küçük çaplı şirketlere e, oyun motoru e, partnerliği yapılabilir. Evet. Atıyorum bunun kapsamında işte her sene genç geliştiricilere atıyorum, sallıyorum. Unity ile oyun yapma yarışması düzenlenebilir. Hem Unity'nin e, marketing çalışmasına paylaşabilir. E zaten hala işte yapılan Game Developer Jam var ya. E, onun belki biraz daha işe yarar bir hale getirilir. Yani şu anda çünkü yapılar kalıyor. Bir şeye varamıyor ya. Yani, bir e, sonraki aşamaya taşınmasına yardımcı olabilir. Evet. Mesela buna benzer ne yapılabilir? Atıyorum e, bir business başlatmanın aslında oyun geliştirme tamam senin çok yetkinliğin olabilir, iyi bir yazılımcı olabilirsin, iyi bir e, yanında grafikerin vardır falan filan ama sen şirket olmaya başladığın zaman şirketin yönetimi apayrı evet, bir şey. Çok apayrı bir şey geliyor. Yani bir anda kendi bildiğin noktadan... Tabii Uzak yani geliştirmekten olur. çok farklı bir şey şirket yönetmek işte onun içinde eleman yönetmesi giriyor muhasebesi giriyor pazarlaması evet. giriyor ondan sonra bütçe yönetimi kaynak giriyor yönetimi. ha kaynak yönetimi giriyor ondan sonra sen belki Türkçe biliyorsun ama İngilizce bilmiyorsun evet. ee, sen bu oyunu sadece Türkiye için yapmıyorsun belki Avrupa'ya açılmak istiyorsun işte yurt dışı kaynakların bulunması işte partnerliklerin imzalanması şunlar bunlar hani aslında sen ben kodurum diye başladığın noktadan çok farklı noktalara giriyor evet bu konularda mesela destek lazım olabilir. Anladın mı? Yani bir e, ne bileyim e, e, şey Cosgab'ın ya da TÜBİTAN yaptığı gibi işte belli e, derslerle belki e, hani bu işin bir de business tarafı nasıl yürüyor nun dersleri yapılabilir. Eğitimleri verilebilir. E, ve her şeyden öte abi para kazanmak için paraya ihtiyacım var. Bu bir gerçek. Yani eee Para kazanmak için paraya ihtiyacım var. Bu bir gerçek. Ee, evet. Dolayısıyla sen e, bir finansmana ihtiyacım var. Aynen. O finansmanı da kim sağlayacak? Bir de hani yani mesela, sen üniversiteden e, çıkmışsın. Işte. Üniversiteden çıkmışsın değil mi? Çıktım. Ondan sonra aklında belki süper bir oyun fikri var. Var. Ee, hani annenden babandan aldığın parayla oyun motorunu satın aldın, ee, yaptın bir şeyler. Ama sen ee, tek başınasın ee, yaptığın kod süper oluşturduğum kod ama bir grafiker tutacak paran olmamış çöp adamlarla yapmışsın değil mi? Ben çöp adamla yapsan tutabiliyor bazen. Ya işte bazen <gülüyor> tutuyor da bazen tutmuyor. Hayır hani belki de Abi, yani bu nascarım gibi grafik lazım dediğin bir noktadasındır. E, sıçtım. Ama çöp adamla yapıyorsundur bunu tamam mı? <gülüyor> e tamam bunun geliştirmeyi bitirmek için bunun grafik yedirmesi işte modellemesi şu su busunu yapmak için. Kore ihtiyacım var adam tutacan ne yapacağım valva ha. atacağım. mesaj mail valva abi final gayb abi bakın bu adamın. adamların bir yatırımcıya ihtiyacı olacak mesela Türkiye'de elek şey oyuna işte online sektöre yatırım yapmak isteyen bir sürü adam olabilir ben çok bilmiyorum ama melek yatırımcılar var ne bileyim venture kapitalistler var Belki e, ekonomi bakanlığı ve kültür bakanlığı kapsamında devlet desteği alınabilir vesaire vesaire. E ben üniversiteden yeni çıkmış bir e, öğrenci olarak hiçbirini bilmiyorum, değil mi? Öyle. Nereye gideceğim? O öndere gideceğim. İşte. oyun der diyecek ki, aa bizim e, ayda bir defa ya da işte e, her çeyrekte bir, Hı -hı. her mevsim, tamam mı? E, projelerimizi işte e, bu yatırımcılara sunduğumuz bir, bir ha bir şeyimiz var, etkinliğimiz var. Buradan da yatırımcılar beğenirse işte yatırım yapıyorlar falan filan. Ya tabii Böyle ki bir bu şey... işte açılımlarla gidebilir. Yani Aynen. adam oyunları öyle bir noktaya gelir ki sen projeni oyunderin ondan sonra işte database'ine yüklersin. Yatırımcı o database'den beğendiği projeyi bulur. Ondan senle iletişime yetişime geçer falan filan yani. O öyle gidecek yeri çok işte. Yani benim demek istediğim şu. Bir dernek e, kuruyorsam bunu şey gibi yapmamak lazım. Abi sen de oyun seviyorsun, ben de oyun seviyorum. <gülüyor> gel el ele gel şu, beraber ber, ber, kuralım. Gel beraber bir oy, oyun derneği kuralım, olmamalı. Anladın mı? Sen ne dedik? User acquisition, user retention. Evet. Abi ben derneğim için eee sayımı arttırmam gerekiyor. Üye ve bunu sürekli hale getirmem gerekiyor. Bu adamların nelere ihtiyacı var? Bu adamlar ne gibi konularda benden yardım isteyebilir ve ben bunu nasıl sağlarımı düşünmek gerekiyor. Evet. Ama zaten düşünüyorlar aslında. Hı hı. İşte hani bu arada biz bunu söylüyoruz da bunları düşünmüyor değil de. Tabii tabii. Bunlar üstüne zaten kafa patlatıyorlar. Yani bunu biz niye söylüyoruz? Hedefleri arasında zaten var. Hı. Bir öncelik sıralaması yapılıyorsa eğer kendi iç, içlerindeki illaki vardır. Bunun birazcık daha pratik ve e, idealist... Yere basan. Evet yani. yere basan şeylerde öncelik bulması gerektiğini düşünüyoruz. Yani tamam... E, Hepimiz sevdiğimiz şeyi yapıyoruz. Onun üzerinden para kazanıyoruz. Birbirimize destek veriyoruz falan. Ama bu bir... hani Birbirimize destek verdiğimiz bir kardeşlik grubu... Yani tabii şunu, olmak, şunu aslında... Bunun ötesine geçmedi. Naif olmamak lazım Aynen. bu konuda. Yani bu işin sonuçta kimse babasının haline gidip de başkasına bildiği şeyi anlatmaz. Kesinlikle. Ee, yani e, ne bileyim büyük bir firmadan biri de gelip sana ondan sonra öyle, hani... E, neyi nasıl yaptığını hani tamam anlatır başarı hikayesini falan ama şimdi nelerde bir şey asıl hatalar yaptığını veya başka değerli bilgiyi sana vermez karşında senden bir şey alamıyorsa evet yani şey karşılıklı sonuçta yani, bu bir open source çalışması falan da değil sonuçta tabi herkes buradan finansal bir geri dönüş bekliyor Hatta şey muhabbet oldu ya ee, neydi bu co promotionlar hı hı. konusu konuşulurken. <gülüyor> İşte tabii, tabii. şuna gidip aslında böyle bir şey yapabilirsin onunla gidip konuşursun falan filan yani orada bilir ya niye sana yapsın ki dedi yani, yani adam. sende, Senden üst seviyede zaten niye sana Şimdi, baksın dedi mesela. Mesela üst seviyenin sana bir iyilik yapması bu durumda çok daha kolay yani. çünkü... Sana, ama çıkar olması gerekiyor. Aynen, sana Niye işte, çıkar olması gerekiyor? Yediğinin kırıntısını bile verse aynen. senin faydana. Sen bir <gülüyor> Ve sen... Level up. Ha, o adam da o kırıntı sayesinde sana bir... E, sen ona borçlanmış oluyorsun. Evet. Bir şekilde onun kontrolü altına girmen de çok kolay. Evet. Ama şimdi senle ben çok böyle hani çok da yakın seviyelerdeysek... Benim bildiğim ve senin bilmediğin şey aslında aramızı... Açınca evet. fark olabilir. olabilir. Dolayısıyla eşit konumda ya da benzer konumdaki insanlar arasında... Hı. ...hadi gel bilgilerimizi paylaşalım, bir, birleşip Voltron'u oluşturalım o, demek çok gerçekçi daha... gerçekçi gelmiyor. Evet, yani. çok... E çok iyi niyetli. Evet, çok iyi niyetli bir şey. Çünkü, bir de aslında onun da zaten bir yere seni götürmez büyük ihtimalle. Yani hani böyle şey muhabbeti vardır ya işte arkadaş... Ondan çevreni seçerken işte hep senden daha iyilerle takıl. Ondan senden daha iyi daha kötülerle takılma muhabbeti var ya hep anne babalar şeyler <gülüyor> Senden daha iyi olanlara takıl hep ki ona sonra kendini geliştirsin Bir kere senden daha iyi olanlar senden niye takılsın? ya yani onu onun işi bana mı babası söyledi? Sana sonu tavsiye dedi, git kendine ileri takıl. Peki ileri takayım. Yani onların annesi dairesin. babası geri zekalı mı onlara? O, diğerlerine... o da diyor ki tabii ay o da ay, onun annesi bu. Diğerin tarafı anne babası diyor ki senden daha ileri takıl <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Halbuki kimse kendinden kötüyle takılmak istemeyince. O yüzden lise zamanında orta okul zamanında çok çektik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu bunu bırakalım da işte. Bence e, derneğin birazcık hani hep birlikte daha iyiye gibi e, sloganların ötesinde birazcık realist elle tutulur e, ben Bir sana evet, değil mi? böyle böyle avantajlar sağlayacağım yani, arkadaşlar. O sağlayacaksın. Aynen. Bak benim, bana gelirsen, bana kayıt edersen kendini, ondan sonra benim kayıtlı üyem olursan, o zaman avantaj sağlayacağım avantajlar bunlar. Aynen. Nedir işte? Ondan sonra e, for şeylere ...fuarlara falan katılın. Oyun der üzerinden katılmış olacaksın. Bir kimlik üzerinden katılmış olacaksın. Senin bir kimliğin yoksa bile yani... ...sıfır başlayan evet. bir adamsın. Hiçbir kimliğin yok. Ne bir başarı hikaye var... ...ne başka bir şey. Nasıl katılacaksın? Firma üzerinden şey... ...oyun der üzerinden katılmış olacaksın. Tanışman, kendini başkayla duyurman... ...kolaylaşacak. Yok işte... Ha yani bu tarzda bir şey de işte sıralama gerekiyor. İşte gideceksin devlet desteği var. Anladın hani şu andaki avantaj açısından düşünürsek bunlar var zaten. Evet. Ama bu avantajları geliştirmen gerekiyor ki adam da sana vay anasını ben buna uyuya olmazsam ben bu boku beceremem diye bilsin evet. mesela. Ondan ziyade işte herkesin bir eksiği var. Sonuçta tamamıyla kendine yeten bir organizasyonun bir derneğe ihtiyacı yok. Evet. Dolayısıyla birinin eksiği evet. birinin şeyidir. Ee, uzmanlık alanıdır. boş Mustafa kalıyor. Evet. Birinin eksiği, birinin uzmanlık alanıdır sonuçta. Hani evet. networking Doğru. dediğimiz ve birbirimize yardımcı olabileceğimiz konular bu konular olmalı. Yoksa ben de oyun geliştiriyorum, sen de oyun geliştiriyorsun. He, hani bu kodu böyle değil de şöyle yaz ya da bu pazarlama taktiğini şöyle değil de böyle uygula. Ya da işte şu tool'u kullan, şu tool kullanma gibi şeylerden ziyade Abi işte e, ben deli grafik yapıyorum abi dediğin adamın yanına abi ben de deli kod yazıyorum dediğin adamı oturtabiliyorsan oradan bir şey çıkar. Evet. E, bu var bir de tabi e, belli bir noktadan sonra da e, derneğin e, bir söz sahibi olabilir konuma gelmesi gerekiyor bu Tabi e, üye sayısıyla, yaptığı çalışmalarla, işte devlete ve... Devlete, e, kamuya yakınlığıyla. Evet, yakınlığıyla ve sektöre olarak e, barındırdığı güçle e, paralel olarak e, artacak bir konum. Yani atıyorum COCA bünyesinde şöyle bir şey var. hani O, o devlet kuruluşu sonuçta ama evet. e, Kore'de üretilen bütün filmlerin gösterim hakkı hı hı. bu dernekte mevcut. Hı. Yani... Bu adam koka istiyorsa tamam mı yönetmeninden şusundan busundan izin almadan tamam mı bu e, Kore'de yani, tanıtım amaçlı olarak elde ettiği gösterim lisansıyla Türkiye'de istese bir Kore Film Festivali düzenleyebilir. Anladım. Anladın mı? Bunu atıyorum yaparken der ki abi e, kim kedok musun sen gel. Ee, hani senin filmlerin Türkiye'de çok popüler ee, hani sen de gel bir hani konuşmaya. konuşmaya bu daha büyük bir etkinlik olsun hani kültürel bir etkinlik Hı -hı. olsun falan filan deme hak şansı var Aynen. kim ki duk gelmese bile abi senin zaten filminin ben de gösterim hakkı var sen de istemesen de ben bunu gösteririm burada Hı -hı. diyebiliyor mesela nedir abi onların hani aylık olarak yıllık olarak be, e, şey destek için verebildikleri bir bütçe var atıyorum işte e, belli e, o kültür çatısı altındaki çoğu e, endüstriyi birleştirdiği için kendisi atıyorum senin müziğinle evet. senin e, görsel sanatını bir araya getirip de siz aslında bakın sektörler aslında arası ayna sektörler arası bir ortak proje geliştirelim arkadaşlar dediği zaman Al işte, ha, müzisyenler bu sol kol, şey sol tarafıma, <gülüyor> şeyler tamam saltına. Tarafı, hadi Yönetmenler sağ tarafıma, hadi eşleşin, bakalım. eşleşin bakalım diyebiliyor. Ya da e, ne bileyim, hadi Türkiye'ye gidiyoruz dediği zaman hop oradan 50 kişi çıkıyor ben de geleceğim Hı -hı. diyor bir heyet oluşuyor hemen. Aracı yani işte evet. bir firma, şey aracı bir kurum yani kurum. Evet. E, tabii bu adamlar çok mu her şeyi mükemmel yapıyor? Yok yapmıyor ama. E, bazı şeyler en azından e, belli bir şekilde dönüyor. Kendi işte e, database'leri var. Oradan işte firmaları bulabiliyorsun. Onlara gittiğin zaman Kore'den oyun arıyorum dediğin zaman adam ha evet Türkiye ile birlikte çalışmak isteyen şu, şu şu firmalar vardı. Hani onların bilgilerini vereyim diyebiliyorlar. E, falan da filan da. Evet. Bu anlamda e, güzeller. E, çalışmalarını e, seviyoruz ailecek. <gülüyor> evet hani böyle bir konuma gelmesini isteriz biz. De. Aynen ben de yani oyun derin en azından böyle bir konuma gelmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü böyle yani bu tarz bir şeyin sadece oyun yapımcıları oyun geliştiricileri veya işte oyun yayıncılarına faydası zaten olmaz. Bunun aslında sektörüm dediğimiz dediğimiz Tabii. sektörü işte o içerisinde bulunur biziz büyümesine de katkısı olur. Aynen. Yetişmesine de katkısı olur. Eleman yetişmesine de katkısı olur. Ondan sonra yani yani bu tarz şeylere sonuçta dışa doğru genişlemesi olacak. Yani zaten Burada abi büyük şey. firmaların büyük firmaların böyle bir şey ihtiyacı yok zaten kendi kendilerine yetin, evet, kendi yetinebiliyor. yetini Ama yüzden, büyük firmanın ihtiyacı olmasa bile hı. E, öyle bir konuma gelebilsin ki o büyük firmanın da e, yani o bir firmaya da çalışabilecek bir konuma getirebilirsin bunu. Yani büyük firma zaten <gülüyor> hani aslında bunun en yani büyük faydalarından bir tanesi büyük firmaya yarıyor. Çünkü e, bu adamlar küçük firma destekledikçe ve küçük firma sayısı arttıkça büyük firma oradan yetişmiş eleman Aynen. çekiyor. Aynen. Yani çünkü o adamın da aslında büyük firma değil adamın da burada yetişmiş yani işi yani deneyimli eleman bulması imkansız neresi. Evet. Yani hani bulduğu bir, bir bir adam var iki adam var. Zaten o adam da nereye yani ya oraya mi gideceğim buraya mı Ya yani onun da böyle bir kafa karışıklığı söz konusu oluyor. E, ve hani büyük firmalar istedikleriyle adamları bulamıyorlar. İlla onlar da yetiştirmek zorunda kalıyorlar bazı elemanları. Yani hem yetişmiş eleman konusunda hem de işte e, biliyorsun belli bir ölçüye geldikten sonra her şeyi yine kendi bünyenin içerisinde yapman çok mantıksız oluyor. Evet. Yani satın alımlarla büyümeye başlıyorsun. Aynen. hani Altos şu edeceksin evet. birini arıyorsun. Aynen. Yani EA Sports şu ana kadar kaç tane firma satın aldı değil mi? <gülüyor> i̇şte. Ee, hani... Zaten işte hani biz etkinlikte de gördük işte Toya Games miydi? Hı hı. İşte Toyo. Toyo, Game, ha? Toyo. Toyo, Toyo Games de mesela işte hani çıktı hem kendini tanıttı hem de işte ondan sonra hani biz de aslında hani dışarıdan sürekli tam oyun alıyoruz getiriyoruz Hı -hı. ama aslında yerel bir yapımında ondan sonra şeyini yapmayı daha çok tercih ederiz çünkü diğer taraftakinden ondan sonra hani daha win-win bir ondan sonra iş olur bizim için de söyledi yani. Ya aslında o öyle dedi de... Ee, bu Toy Game'imizle ilgili bir e, şey değil. Ee, bir eleştiri. Toy, eleştiri değil. Toy Game'imizle ilgili de konuşmuyorum zaten. Hmm. Ama bir publisher'ın perspektifinden bakacak olursak e, ilkler her zaman risklidir. Çünkü içeriği sen kontrol etmiyorsun. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla Türkiye'de büyük ihtimalle ilk e, nesil çıkacak olan e, oyunlar ya self-publish olacak hmm. olmak zorunda ya da çok çok çok e, yani developer'ın zararına hı hı. tamam mı? Yani neredeyse bedavaya işte publisher'a verip publisher'a biraz böyle hani arkasından böyle biraz e, köpek gibi koşturduktan sonra ancak e, publish edilebilecek bir durumda olacaktır. Çünkü publishing'in e, getirdiği yük aslında e, büyük büyük Finansal olarak da işte kaynaksal olarak da. O riskin altına kimse girmek istemez. Türkiye'de özellikle çünkü oturmuş bir sektör yok ve yerel e, ürün tüketim alışkanlığı yok. E, dolayısıyla büyük ihtimalle e, birazcık e, öyle hani siz yapın da biz koyarız gibi bir mantık birazcık e, gerçek dışı olduğunu da söyleyeyim. E, yani her zaman bir umut var. E, yani bunu ya işte e, şey gibi sen söyle Sobe gibi self-publishing halledeceksin Hı -hı. tamam mı? Evet ya da hakikaten çok böyle neredeyse zararına e, oyunun verdiğim bir film olacak ya da Hı. hakikaten çok güzel bir oyun çıkartacaksın. Tamam mı? O bir şekilde eee hayır da uçup şöyle bir şöyle sen zaten oyunun şu <gülüyor> şeyini çözmüşsündür. Tamam mı? Sadece son bir işte itekleyici güce ihtiyaç vardır. E, veya işte hakikaten yani... hani sen bütün pazarlaması, pazarlaması her şeyini tamam çözmüşsündür belki ama e, bir isim sahibi bir e, Publisher'a ihtiyacım vardı e, olsun olursa Hı -hı. hani bu işin çok daha iyi e, veya işte bu oyunun çok daha başarılı olacağını yani düşünüyorsundur anladın mı? Yani e, o yüzden böyle bir ara için olabilir. Ben tabi bunu bakar evet sen zaten bu oyunu şey ha, ben bu arada bunu riskini e, riskini ona göre görür ve ona göre hareket Ben eder. bunu tabi e, şey için söylemiyorum mobil oyunlar veya işte paket oyunları için söylemiyorum. Ben bunu daha çok Toyo Games'den çıktığı için mevzu, hı hı. Toyo Games'in servis alanı biliyorsun işte client-based MMO, free-to-play MMO'lar yani olduğu için şunu anlamakta fayda var. Çoğu kimsenin aslında sektör içindeki, şu an Türkiye'deki sektör içindeki yayıncı dışında hatta yayıncıların da büyük çoğlunun tam olarak algılamadığı şey. Sen hiçbir zaman MMO MMO'larda tamam evet. mı? E, free to play MMO'larda özellikle bitmiş bir ürün sunmuyorsun kullanıcıya ve satın almıyorsun. Evet, peki. Dolayısıyla evet. sen yapımcı olarak eğer böyle bir e, yola giriyorsan eğer Tamam 4 sene kastın Anladım, eline bir oyun çıktı. Yani ben şeyden bahsetmedim ya ben genel olarak bir oyun. Ha, ben başlıyorum. işte ben bu kapsamdan bahsediyorum yani, o yüzden diyorum. Client based MMORPG veya işte web şeyinden üzerinden oynanan sonra o, o kadar hani geniş Hı -hı. kapsam oyunda ama ben işte bir bileyim iOS oyunu olabilir. Ha iOS, veya, bunlar daha kolay. kutulu çıkarabileceğin basit bir PC oyun olabilir. Yani, yani episodik olursa yine daha zor ama e, mesela... Atıyorum, e, Room 1 iki gibi bir oyunu hı. üretip satmak aslında yapımcı için çok çok daha kolay bir şey çünkü ne, ne şey e, purchasing var, hı hı. ondan sonra ne episodik gelişmeleri var çünkü bir diyor bitiriyor, hı. ondan sonra iki bitirdikten sonra iki çıkartıyor. E, ama e, MMO'lardaki genel e, ...hani yapısı gereği... ...sen hiçbir zaman ürünün bitmiyor anladın mı? Anladım anladım ben. Expansionlar geliyor, evet, evet. update'ler geliyor... Içerik... Ya aslında bir internet sitesi açmak gibi açıyorsun internet sitesini... ...otuz kere değişiyor Aynen. Şimdi senin kullanıcı tabanın değişebilir, tamam mı? Evet. Teknoloji değişebilir, kullanıcı alışkanlıkların değişebilir, yapımcın bile değişebilir. Eşim. İçindeki geliştirici ekip bile değişebilir ki çok oluyor bu. Evet. Yani benim başıma da birkaç kere şey geldi. Yani adam yapmış tamam mı Kore ekiple. Hı hı. Ondan sonra bu herifler belli bir dönemden sonra ki Kore'de şöyle oluyor olay. Mesela ben kreatif direktörüm ya hı hı. Yani benim altımda 10 kişi çalışıyor bu oyunu yapmak için diyelim. Evet. Tamam mı? Sen de benim patronumsun. Birlikte başladık yola. Hı. Ondan sonra dedin ki sen biraz cebine para girmeye başlayınca artistik yapmaya başladın bana diyelim. Tamam Anlaşamadık. Ben ekip alıyorum çıkıyorum. Ha, ekiple çıkıyorsun. Bir. Ekiple çıkıyorum bir de. Anla, sonra yeni ekip topla. Ha, yeni ekip topla. O yeni ekip yeni benim yazdığım kodları vesaireleri çözdüm, öğrensin, çözecek, çözsün, öğrecek. tamam mı? O sırada, o sırada sen zaten oyunu satmışsın sağa sola. He. Onlar destek bekliyor. Bug çıkıyor, işte sunucu çöküyor, bir şeyler oluyor. Ona müdahale etmeye çalışıyorsun. Bir yandan elemanların kafası karışık. Böyle çok evet, çok şikayet doğru. Yani düşünebiliyor musun? Bak çok basit yani oyunu sen yazmış olsan yani bilmemenin imkanı olmayan şeyler atıyorum. Ee, ben bu sunucudan işte sallıyorum tamam mı? Hani saat 9 dedim mi işte kapansın istiyorum diyelim tamam mı? Bunu yapar mısın diyorum. Hı hı. Dur bir bakalım diyorlar. <gülüyor> ee, biz henüz e, çözemezdik kolay diyorlar. Böyle iki hafta geçiyor. Neymiş? Böyle durumlar oluyor. Çok oluyor. Birden bakıyorsun abi oyuncu olarak mesela. Son oynadığın 5 tane harita mükemmel tamam mı? Grafikleri güzel falan filan. işte dinamiği güzel şöyle böyle. Yani 6. harita bir çıkıyor abi buglı ondan sonra ne bileyim işte e, ha kolajınları e, düzgün yapılmamış ne bileyim işte şuraya gidince aslında hava havada uçuyorsun oraya evet, bir tane evet. görünmez şey duvar yapmışlar Havada <gülüyor> gü uçuyor görünüyorsun ne bileyim işte e, yeni şey karakter etleni oyunu ama tekstürleri bir diğerine tutmuyor, tutmuyor falan filan anladım evet şimdi dolayısıyla yani bu mevzu daha önce geldi yani bugün de konuşuldu. Hani sen yapımcı olarak bir e, yayıncı olarak yapımcı gittiğin zaman ekibin kaç kişi? İşte sen e, revenue generate etmesen bile bana e, sözleşmede olduğu kadar bir süre destek verebiliyor Verecek musun? Misin? Veremiyor musun? Ondan sonra benden sonra kaç kişiye daha commitment vereceksin ya, bu arada vesaire vesaire gibi bir sürü şey olay. Şey de söylemek istiyorum ben. Nasıl mesela şimdi bu toplantıda Hı -hı. tam ilk toplantı olduğu için ya yani çok böyle eleştiri gibi söylemek istemiyorum ama hep yapılan sunumlar da yani sun gösterilen işte aktarılan sunumlar da olsun şey olsun hep free to play üzerineydi. Mesela evet. benim bunu bu bu mesela bana tuhaf geldi. Yani çünkü hani sanki bütün piyasa free to play olmuş. Ee, ve hani Fırtık Free to Play dışında başka hiçbir oyun şekli kalmamışçasına aslında sadece Fırtık'la konuşuldu. Niye sadece biliyor Sadece monetizasyonu konuşuldu. Halbuki mesela kimse de hani çıkıp demedi ki e, yani aslında Free to Play bir oyun yapmadan da ona sonra para kazanabileceğiniz yollar var. Veya biz işte free to play yapmadık. Bu oyunu şöyle yaptık. Bir dolardan sattık. Para kazandık falan gibi. Hani yani insanlar mesela çok fazla free to play kanalize olmuşlar gibi geldi bana. yani Sanki başka böyle şeyden para zorunda, kazanamam. Öyle olmak zorunda abi. Çünkü niye? Ee, biz burada e, hani bugün de konuştuk. E, hani user acquisition işte e, işte şey e, user retention ve şey e, discovery. Konuları. Şimdi sen zaten indie bir developer olarak tamam mı? Kendi oyununun varlığını bile göstermen çok zor. Çünkü App Store'a giriyorsun ama işte listelerde çıkmıyorsun ondan sonra download nasıl push edebilirimin derdindeyken tamam mı? Bir de sen bunun önüne abi 1 doları vermeden download ettiremiyorum. ettirmiyorum sana. Hayır ama bedava Demi. oyundan konuşmadık bugün. Şimdi bedava oyun başka şey. Yani şimdi bedava oyun da var. Tamam mı? Ama hakikaten bedava. Yani tamam işte. Ama sen bunu işte dedin ya. Free to ya. play'den bahsetmiyorum. Çünkü free to play dediğin Hı -hı. E, indirmesi yani işte free to play oynaması bedava. Hı -hı. Oynaması bedava ama e, oyun içerisindeki ekstralar ücretli. Evet. Şimdi zaten o bu, var. bu babanın hayır için yaptığım şey değil. Tamam Para ama kazanmak sen, için yapıyorsun. Tamam da sen şöyle bir şey de yapabilirsin. Yani e, Flappy Bird işte bedava. Full bedava. Hayır ama mesela o da bir free to play oyun. Tamam modeli. Tam, reklam oyun reklam da ama... bir free to play ha... oyun modeli. Tamam adam reklamdan para kazanıyor. Yani sana tamam. diretmiyor ona sonra. Üç kere öldün dördüncü ölmen için para vermen lazım. E, yani ilaki. böyle bir, bir diretmesi yok. Öyle olmadığı için aslında iç tarafta aslında micro transaction ol, transaction olmayan e, bir be, o şey bedava oyun modeli. Ama ama biz on, o, bugün ondan da bahsetmedik. Biz sadece micro transaction olan Free to play'den bahsettik. Ya aslında tam olarak da öyle öyle değildi. Ee, yani sanki hani zaten da mi, mi, hayır. Mi, Mikrotransaction'lara mi? da fazla girmedik gerçi de. Ya mikrotransaction's ne işte Yani sen bir oyunu free to play yaptın. Oyunu indirdin. 3 defa 3 bölüm oynadın. 4. bölümün paralı. Yok işte veya 3 bölüm oynadın. 4. bölüme geçmek için enerjin paralı. Ama aslında işte bonus kazandın. Bonusun ama üçüncüsünü kazanmak için Yok ama reklam modellerinden de çok bahsedildi. Yani Ha tamam, reklam modeli de bassana. Ama reklam de yine bunun için olandan bahsedildi. Yani şu zaten e, konu bir kere işte dedik ya. Pay aslında. to, mesela pay to win de konuşulmadı. Yani mesela çünkü yani şöyle ben benim bakış açımda şöyle pay to win oyun yapıyorsan zaten reklam modelin çok farklı. E, İkili Bütün modellerin farklı. E i̇şte e, normal firtınlayı yapıyorsan mikro transasyonlarla işi götüreceğin modellerin çok farklı. Sadece ben arkadaş oyunu yapayım, koyayım. İşte reklam gelirinden para kazanacağım. Hani çok böyle yani o deneme için yapıyorum zaten onu. Veya Hı -hı. işte giriş olsun diye yapıyorum. Tamam, Benim için bak. bir şey olsun diye yapıyorum. Şimdi dedik ya işte user acquisition dedik user retention dedik. Discovery dedik abi. Tamam, şimdi işte senin güzel... reklamdan para kazanıyor olman demek tamam mı? Senin yeterince download'un var ki o reklam sana yetiyor demek. Yani çünkü oyuna adaptation... yüzden bedava yapıyorsun Hayır, oyunu. ama bedava yapman yetmiyor işte. Ha tamam onu da şimdi oyunu sen bedava yapıyorsun ee, bedava yaptıktan ki, sonra onu işte kullanıcıya nasıl indireceksin kullanıcıya nasıl indirteceğim kısmı da var tabi şimdi oyunu sen bedava yapmayı seçtiğin zaman zaten karşısına iki tane seçenek çıkmıyor mu bir tanesi mikrotransaktionlarda trans ben bu işi e, götüreceğim. Hı hı. Yani para kazanma için kısmını söylüyorum ben. Hı hı. Oyuncuya nasıl ulaşacağım, bilmem ulaşacağım kısmını söylemiyorum şu anda. Bir tanesi de ben bu işi reklamla götüreceğim. İkisini de birlikte yapabilirsin. Ha, ikisini de birlikte yaparım. ama o zaman da oyuncu bir ihtimalle uzun süre sende kalmaz. Çünkü oradan reklam çıkıyor, buradan çıkıyor. Kafayı yiyebilirsin yani. Yani mesela ya şu anda... Ya da premium iyi olun, reklamdan kurtulun geyikleri yapıyorlar bazı yerde. Yani yapıyorsun. şu anda zaten... Çoğu free to play model ikisini aynı anda yürütüyor. İşte e, reklam veriyor. Reklamın arasında da... E, yani reklamın ötesinde zaten şey var. E, i̇şte şopu var. Microtransaction üzerinden işte e, satış yapıyor. Vesaire vesaire. Ama mesela oradaki şey... E, reklam aslında bir yandan da şey... Ee, bir reklam takası amaçlı da daha çok kullanılıyor. Onu anladım zaten evet. Yani o, oradan bir para o promosyon evet. falan da. Ama hani yani anlatılmıştı işte %5 alıyor binden hep. Onlarla konuşuldu. Hı -hı. Bugün de ee, ama hani yani ki ben şeyi yat, yadırgadım. Hani kimse sanki yani o en azından orada katılımcı olarak ondan sonra yapımcılar şey oyun yapımcılarından kimse biz sonra e, insanların hani oynamaktan zevk alacağı yani o kalitede bir oyun yapıp hı hı. bunu parası karşılığı satmaya ondan sonra düşünmedik havası vardı anladın mı? Ya buna kafa patlatmıyoruz zaten kimse para verip oyun almıyor. Hı hı. Biz sadece bedava oyun yapalım yani free to play oyun yapalım ondan sonra o free to play oyun yani içerisinden nasıl bilet usutalım? Içerik, içerik, içerik, sürekli içerik içerik içerik dedik ama... Ee, Tabi yani, yani içerikte ondan sonra senin o bedava oyunun içerisinde adam tutmak için gerekli olan içerik. Hayır dersiniz. hayır. Yani content miktar olarak da kuantitatif olarak da kalitatif e, olarak da gerekli. Yani iyi bir oyun ve iyi bir içerik miktarı gerekiyor. Yani bundan bahsettik ama hani bugünün konusu mesela İyi tasarım yani nasıl yapılır? İyi, hani, iyi tasarım nasıl yapılır? İyi level design nasıl yapılır? İyi Öyle karakter yap yok. Hani. Yani, işte iyi storytelling nasıl olur gibi şeyler değil. Bugün birazcık daha Ama üstün hani körü bir araştırmaları da yani evet. hep bu yöndeydi. Çünkü ee... bizli olduktan sonra sen şey bazı genellemeler yapmak zorundasın. Şimdi sen e, bu oyun pazarlanabilir dediğin noktada bu bir ticari ürün olarak e, şey e, viable'dır, e, kabul edilebilir e, dediğin noktada sen onu değerlendiriyorsun. Bu A, B, C sınıfında bir oyundur diye tamam mı? Asıyorum işte mesela AAA dediğimiz işte e, Ion vesaire gibi hani Uber üst klas oyunlar var. Ama sınıflandırıyorsun değil mi? Şimdi mesela e, AAA bir oyunun maliyeti bellidir aşağı yukarı ondan sonra ondan yap e, beklentin bellidir ha, buna göre bir strateji evet, ve peda, e, oluşturuyorsun ha, bunun için bu kadar pazarlama harcarım. bu bu bu bu bu bu mecralarda, e, şey yaparım böyle etkinlikler düzenlerim hani belli bir e, hani büyük çapta bir yani bugün verilen örneklerin çoğu hani e, büyük firmaların sunumları üzerinden de hani bir ya da iki oyunu olup da yani, hani tabii, çok başarılı kendine, abi, işte kongre galte evet. olsun game of'n olsun. Ha. Ondan sonra yani işte bu adamların bakış açısı bireysel oyunu değerlendirmek üzerine olamıyor. Çünkü adamların elinde 10 tane aslında oyun var. Çünkü onlar bir hub yani artık evet. bir De e, ortak bir alan olmuş yani congregate işte artık daha sonra bir e, şey yani, domain yani bir alan orası. Publishing mantığı da aslında hani her da oyun e, kültürüne ve oyun e, firmasına göre farklı işliyor. Yani temel e, yapıda bir publisher sansan e, senin bir e, product manager e, diyebileceğim daha doğrusu sektör içinde bizim daha çok e, project manager dediğimiz bir insan vardır. Bu insanın başın elinin altında bir maksimum yani bir tane yani bazen birden fazla title ya da e, eğer birden fazla bölgeye açılmışsa bölgesel olarak e, yani bölge içinde de ayrılır bu adamlar. Atıyorum e, Diablo yani Blizzard'ın öyle bir derdi yok ama hani Blizzard üzerinden örnek vermek gerekiyorsa sen e, Diablo 3'ün yapımcısıysan normal şartlar evet. altında klasik anlamda bizim e, bildiğimiz yayıncılık da şöyledir. Ben Türkiye Diablo sunucularının ve hizmetinin başındaki adamsam ben evet. e, şey Diablo 3 Türkiye PM'imdir. Tamam Project Manager ım. Tamam. Tamam. Benim gibi Kore için vardır. Kuzey Afrika için vardır. Fransa için vardır. Vardır. Vardır. Ya da şeydir. Birazcık daha kondens bir yapıdır. Ben e, Diablo 3'ün project manager'ımdır. Sen de StarCraft 2'nin project manager'ısındır gibi ayrılır bunlar. Bu adamların görevi nedir abi? İşte hizmet verdiği alana bu ürünü en iyi şekilde ve en yüksek geri dönüşlü olarak nasıl hizmetini verebilir? Bu adamların altında işte marketing'i, işte eee IT'si, tekniği, işte net ...community evet. management'ıdır... ...işte Hep operasyonudur... Sonra. ...customer support'udur vardır da vardır. Biz daha küçük ölçeklerde çalışıyoruz. Hani Blizzard gibi... ...Game Loft gibi firmalarla... hani ...denk tutulabilecek evet, bir evet. durumda değiliz tabii ki. Ama hani böyle bir mantıkla çalışıyor. Ama... E, ...Game Loft'u olduğunuz zaman... ...bu sunumu yapan adam... ...zaten herhangi bir oyunun PM'i falan da değil. Tamam mı? Game Loft'u temsil eden gelmiş. Büyük ihtimalle... İşte e, merkezi operasyondan, işte satın al, e, satış e, planlamadan veya işte e, pazarlamadan bir insandı bu, anladın mı? Bu adamın bireysel oyunlarla bir ilgisi yok. Evet. evet. Yani bu adam, yani şey gibi e, atıyorum, koç e, grubunun pazarlama e, genel müdür yardımcısı gibi bir e, mantıkla bakıyor elindeki bütün title'lara. 15 bin tane oyunum var evet, benim. Evet, anladım. Anladın mı? O yüzden. İşte yok e, Super Mario Bros'un işte e, karakterini hani büyüklü değil de sakallı olsa tamam mı daha iyi olur oyuncular için derdinde değil. Evet, bu oyun anladım. satar mı satar abi tamam ona o zaman bakayım. bu tür bir oyun nasıl satılır? Yani ona bakacak. Evet ona bakacak. Yani bizim gibi detayına inciğine inciğine yok işte Diablo olduğu için acaba bu işte Türkiye'de satan bilmem ne yapar mı falan yok ya da e, ne bileyim eee Acaba meleğe melek demesek de yani, başka bir şey desek mi? Şey Derdinde değil adam. Rakamlarla oynamak zorunda olan bir insan çünkü evet. o. Elinde sonunda. Ha işte küçük bir yerde çalışmanın... Daha doğrusu yani emerging bir markette, küçük bir yerde... Ve her şeye aynı anda bakarak... E, işi öğrenmenin güzel tarafı da... Bunları bilerek öğreniyorsun. Evet. Yani ama dediğim gibi ben şeyin... Hani tek yol free to play... Yok tek <gülüyor> yol... Kafasını e, çok böyle etmek yani kabul, bunu değil. Bunu kabullenmek bunu kabullenmiş olmasını istemiyorum herkesin. Yani aslında farklı bakış açısı çünkü yani ne diyeyim, Abi bakıyorsun şimdi. işte mesela Room bir Room 2 yani aslında böyle bir oyun var değil mi? Evet. Room diye bir oyun var. Bu oyun Mükemmel. işte İşte 3 lira mı ne? Şimdi hatırlamıyorum. 3 lira 4 lira mı? iPad A için 8 liraydı galiba. iPad için yenisi 8 liraydı. Eskisini ben 3 liraya mı ne aldım? Hı. Çünkü indirime girmişti falan filan. HD'ydi çünkü ikisi de. Ha. İkincisi. Ha. Yenisi çıkı ama mesela. E İlkini mesela 3 liraya mı ne aldım? Ama ikincisi çıktı. 8 liraya bastım aldım. Hiç acımadım mesela. Aynen. E Şimdi bu oyun işte 3 lira değil 5 lira. Neyse. ilk 5 lira ikincisi 8 lira 9 lira. Mesela bu oyun modellerinin de incelenmesi gerekiyor bence. Yani çünkü burada bu adam da bundan para kazanıyor. Tabi ama kaliteli bir ürün yapmış. Ee, yani normalde standartta gidip de sen bunu PlayStation Vita'ya çıkarsan 25 dolardan satarsın bu oyunu. İlla. O o derece bir oyun çıkarmış. 5 liraya satıyor. Ee, şimdi bu adam bu adam geri zekalı mı yani? Hayır işte. Hani... Anladın Ama vallahi bunda Fruitbble yapabilirdi o zaman. Basardı Fruitbble'ı. İndirdin. Anası Hint için para aldı senden. Birinden ne için? Para isterdi bölmek, yemek için, para istemez şey falan. Şey vardı. Şimdi sen bu şey, bu oyunu nereden duydun? Ben Roma. oyunu şeyden, dergiden, oyun dergisi Okan verdi. İşte bir bölüm sonucu anında bir yere ondan sonra hatırlıyorum hı hı. lafı geçmişti. Ee, Bak, sonra da başka bir yabancı dergide gördüm falan ne oldu merak ettim bir de oyun arayışındaydım böyle. Neymiş? Işte ben sana... indirdim aldım satın aldım baktım indirimdeydi de. Şimdi Türkiye'de geliştirilmeyen tamam mı? Ama Türkiye'de ki oyun dergilerinde mecralarında hatta uygulamaya şey e, uygulama ve işte mobil cihaz oyunlarına özelleşmemiş bir de e, bir mecrada. Sen bu oyunu görüyorsan bu oyun zaten yurt dışında bir şekilde büyük patlamıştır. Ya yani, tabii ki bunu anlayabiliyorum, evet patlamıştır patlamıştır. Çünkü ben yani, Merlin'in kazanının, Merlin'in yani Merlin kazanının işte e, atıyorum Amerika'da, Avrupa'daki e, herhangi bir e, mecrada çok adından bahsedilmeyen bir indie oyunu bulup da, Vay tabii be ki. ne güzel oyun deme gibi bir, Hayır, tabii ki o da bir yerden duyuyor, Heh. sonra işte deniyor, ah hakikaten güzelmiş, bunu bahsedeyim mesela çok özel bir oyun çıkıyorsa bahsedeyim biliyorsun. Şimdi musun? o adamın tamam mı? Hani Merlin'in kazanının bile hani e, Dikkatini, Dikkatini çeken bir oyun, çeken bir oyun zaten haline gelebilmesi da, için... Tabi oyun çok başarılı oldu zaten her yerden ismi çıktı yani. Şimdi öyle bir konumdaki bir oyundan bahsediyorsun. Buradaki e, bu grupta biz biz nasıl oyunumuzu tanıtabiliriz ya, derdinde olan anladım insanlar. Ama, anladım ama şimdi bu adam... Ondan sonra Zeppelin'le yani Hı -hı. ondan sonra işte Apple'ın, App Store'un başındakinin eniştesinin yaptığı oyun değil yani bu da. Hayır bilmiyorum ben şimdi oyunun geliştiricisi. Kim? Ben ama de belki, kim bilmiyorum ama. Belki çok ünlü bir herif bilmiyorsun. Hayır ünlü değil canım adamlar bir grup yani. Şeyde hayır hayır yani. Var. Hikayesi bir dikkat edelim. Hayır bilmiyorum ben. Sallıyorum. Belki de şeydir. Atıyorum. Ee, bir Ünlü bir yarışmaya katılmışlardır, kazanmışlardır. Ya Ama da, işte mesela tamam e, işte neyse. Yani fi, bunu, yani bunun şey, mesela bulunması. Yani bunu oturup birinin araştırması. Robert Downey Jr. bu adamın bu oyununu oynarken fotoğraflanmış bile olabilir. Anladın mı? Abi, anladım sen dedin de. Yani bu ondan sonra işin e, ne derler? E, free to play yap, bir oyun yapmak kadar ondan sonra eee hani ya yani ikisinin de aynı eşit zorlukta olmadığını göstermiyor anlam. İkisi de eşit zorlukta. Yani Free to Play, aa işte bir oyunu biz paralı yaparsak bu oyunun tanıtması çok zor. O zaman biz Free to Play yapalım. Bundan zaten Free to Play yaptığın zaman da zaten zor. Yani Hayır ama diyorum ya. İkisi de zor bence. İkisi de önce eşit zorlukta. Free to Play bak Free to play'in tamam mı? İlk ve en büyük amacı, tamam mı? Şeydir her zaman. User Acquisition ve User Retention'dır. Niye? Çünkü eğer sen bir ürünü satın alarak geliyorsan... Mesela biz Diablo'yu satın aldık değil mi? Oynamak evet. için. Diablo aslında ikinci bir patch çıkartmayabilir. Expansion çıkarmayabilir. O bir kere oyunun satışıyla parasını çıkardı. karını yapıyor. Evet. Ama free to play modelde sen oyuncuyu getiriyorsun. Bir, tatmin ediyorsun. iki yani bir daha yani kalmasını sağlıyorsun. 2. Bu adama tamam mı ee, bir şekilde oyunu terk etmeyeceği koşullar altında abi bir şeyler alsana diyorsun ve ondan evet. sonra bunun tekrarını istiyorsun evet. tamam mı? Bu aslında o kadar zor her aşaması o kadar evet. zor ki yani bunun analitini döktüğün zaman tamam mı? Şimdi bugün bahsettiler biraz e, şeyden yani belli terimler var bizim sektörde işte ARCODUR işte şey e, <gülüyor> MAU işte e, DAU DAO. E, Vesaire vesaire. Ama bugün bahsedilmeyen şeylerden bir tanesi şeydi. Ee, bahsedilmeyen terimlerden bir tanesi. BU. Buying User Rate. Hmm. Tamam mı? Ve e, ARPU'dan aslında bahsettik. ARPU var. RPPU var. Şimdi e, sen mesela kabaca bir örnek vereyim. Tamam mı? Senin bir oyundan atıyorum. E, Türkiye standartlarında eğer e, senin... E, Aylık yani MAU dediğimiz monthly active user sayın tamam mı? Rakamları burada sallıyorum tamam mı? Oranı senin toplam kayıtlı kullanıcının tamam mı? Atıyorum %20'sidir. Tamam. Tamam mı? Yani 100 kişi varsa 20'si her ay oyuna giriyor. Tamam. Tamam mı? Ve bu aktif kullanıcıların en fazla en fazla tamam mı? %10'u para harcar. Tamam mı? Oldu mu 2 kişi? Oldu. Tamam Bu 10 kişi, eee 2 kişiden 2 kişinin de en fazla para harcayacağı şey ortalama olarak 30 liradır. Tamam. Yani 60 lira kazanıyorsun. Eğer sen e, şey 100 tane kayıtlı kullanıcım var ise. Hı -hı. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunun bir de churn rate dediğimiz bugün gelip de yarın gelmeyecek olan adamlar var. var. Senin sürekli olarak yeni kanalı olman lazım evet. ve para harcayanlarını da sürekli olarak memnun edip içeride tutman lazım. Evet. Yani senin elde tutulur bir gelir elde etmen için atıyorum bunu ters matematiğini yapalım, tamam mı? Her ay e, hani diyelim ki e, hani Free play maliyeti de yüksek. Reklamı var. Ondan sonra sunucu masrafı var. CDN'i var. Şu su var. Bu su var. Tamam mı? Mantıklı olarak senin her ay paranı çıkarmak için çalışanların da var. Çünkü fazlasıyla. Çünkü CS'i var. Bunun işte operasyon tarafındaki olanlar var. İşte PM'i var. Şu su var. Bu su var. Diyelim ki 60 bin TL kazanıyor olman lazım değil mi? Hepsi e. Her şeyi bin ile çarp. Tamam. tamam mı? Ne oluyor abi? Yüzden başlamıştık. 1000'le çarptık. 100.000 <gülüyor> tane senin kayıtlı kullanıcıya ihtiyacın var. O ay. Yani bu havuzu sürekli olarak sağlıyor olabilmek zaten kolay bir şey değil. Ya tamam biliyorum kolay olmalıyım da. Yani o yüzden free to play modeli e, iyi tarafı hani bu kadar engel var madem biz ya şimdi giriş engelini hı. ortadan kaldıralım, millet bedavadan oynayabilirsin. Yani tam bir zarar ona etmesin. Kişi şey demiyorum, ben ona, onu anladım. Hı hı. Şimdi, aa bu dediğin mantalite hı hı. sahip olan kişi'nin e, kişi tecrübesi olan kişi. Hı hı. Ben şimdi şeyden ben sana ben aslında yani şikayetçi olduğum şey şu. Sen yazılımcısın, hı hı. tamam mı? Ben bir oyun yapmak istiyorum diyorsun hı hı. ve şu anda yani dışarıdan baktığında en kolay yapabileceğin oyun mekaniği free to play yapmak gibi düşün, geliyor insana. Yani hiçbir şey bilmiyorsun. Oyun yap yapabilecek kapasiten var. Oyun ama. yapmak istiyorsun ama işin işte bu senin bahsettiğin pazarlama yok işte oyuncuyu oyunda tutma bilmem yapma kısmını bilmiyorsun. Burada şöyle bir yanlış anlaşılma Sanki var. Sanki şeymiş gibi o yani. buna şimdi paralı yapmayayım nasılsa kimse almaz. Ondan sonra da beceremem zaten pazarlama. Bedava yapıp oraya koyayım. Ondan sonra bir şekilde zaten olur. Ya şu, hani şu, o çıkış yoluymuş gibi geliyor geliyormuş yani orada, gibi. orada orada sen ben senin ne demek istediğini Ve anladım. Ve o yüzden de herkes sanki fırtıbeyo yolunda. O, ya bu şey benziyor. Bir bakkal açıyor. O bakkal çok tuttu her diye herkes etrafında aynı bakkaldan açıyor ya. Anladım anladım. O mantelte gibi yani. Yani şunu şunu anlıyorum ben. Ki e, o konuda bence haklısın. Piyasada geliştiriciler tarafından ya da tüketiciler tarafından e, yanlış free to play ile ilgili yanlış bir algı var. Free to playi bir oyun türü olarak algılıyorlar. Evet. Değil. Free to play bir business model. Evet. Yani sen şu anda e, WoW'u da free to play yapabilirsin, Titanfall da free to play yapabilirsin. Evet. Yani e, bazı minör e, monetizasyon değişiklikleriyle tamam mı? En baba şey e, şey paket oyununu da Kutu free to play bayılırsın. yapabilirsin. Ki o A modelinden B modeline dönen ki MMO'larda daha çok hani oldu. paket modelinden ziyade ha, paket modelinden ziyade işte aylık e, re, şey mantifi e, e, Fee, Fee e, modeli daha çok işliyor ama mesela Ion free to play oldu. oldu mu oldu, oldu. Ee, şey Star Wars, Star Wars free to play oldu, oldu mu oldu ee, Conan oldu bir oldu ara, ala, e, sonra. Şey, şey oldu şey DC Universe oldu. Secret World mu? ne vardı? Secret, World. Secret World oldu. Hepsi oldu. Çünkü bu birazcık da insan psikolojisine bağlı bir şey. Yani ben oynayıp oynamayacağım mesela mesela telefon gibi düşün abi. Hı hı. Bir kontrol bir de faturalı hat evet. mevzusu. Hani şu anda faturalı hatların paketleri şusu busu çok avantajlı da her şeyin eşit olduğunu varsayalım. Hı hı. Tamam zaman Eski zamanı, Eski mi? zamanı dönelim. Biz, millet niye kontörlüye döndü? Çünkü ne kadar, kadar ha, Aynen. Kullandığımı biliyorum. Ondan sonra işte ben Vowa haftada bu hafta bir kere girdim ama ha, bana yine 20 lira yi, soktular. Evet, 15 doları Olmasın. 15 verdim yine diyorsun. ha Sen ama yine o bir gün oynamak için free to play modelde belki 40 lira harcıyorsun. Evet, evet. O ona koymuyor. Çünkü o adam ben bunu bilerek yaptım. Ha, tamam mı? Bunun bilincindeyim. Yani bunun bilincindeyim. Ve ben bunu e, hani helal hoş olsun şeklinde de kullanabilir. Yani... Ya da tabii on, e, free to play mekaniğinin içerisinde birazcık daha tabii daha çok para harcamaya yönelik e, hani, ekstra hile yani, hi demeyeyim de e, trikler e, trapler oluyor illaki ama bu kullanıcının hayır ben ödemek istemiyorum dediği zaman aslında iradeyle kesebileceği, kesebileceği bir şey. Aynen. Aynen öyle. Tamam mı? Yani ki bu e, kötü yönden de çok kullanılıyor kullanıcılar tarafından şey yapıyorlar, chargeback yapıyorlar, e, bilmem ne falan filan. Neyse, free to play bir oyun türü değil. Free to play bir e, monetization ve şey business model. Yani her oyun free to play olabilir. Her oyun bedava. yani reklamsız bile bedava olabilir. Her oyun e, paket oyun haline getirilebilir. Her oyun e, as şey halinde getirilebilir. E, e, aylık e, Ücret tetabi bir işletme modeline girilebilir. E, free to play e, türünde tabi e, bir oyun yapmak gibi bir şey yok aslında. Hangi e, işletme modelini tercih ettiğine bağlı. Sadece bunun tercih edilmesinin tek sebebi entry e, yani discovery madem bu kadar zor e, kullanıcılara Daha, evet o, e, discovery öndeki engeli kaldıralım. Aynen. Yani abi ben şimdi yani biz mesela Guild Wars'u çok sevdik de aldık ama evet. hani eğer biz bu kadar sevmeseydik, bu kadar beklemeseydik değil mi Guild Wars'u? Sırf denemek için biz şey çıktığında 130 lira mıydı, 200 lira mıydı? Öyle bir şey. Öyle bir şey değil mi? Evet. O parayı alıp da deneyecek miydik mesela? Yani... Yani orada yani şu o modelin artık ama işte... işlemiyor olmasının ve o modeli sadece ve sadece artık büyük şirketlerin tamam mı? Hani... Ee, geçmişteki başarılarım, franchiseların, markalın işte brandingin, işte arkasındaki kreatif direktörün, yaratıcının yani branding olmadan artık yapılamıyor olmasının sebebi de bu. Kimse, ben senin neyine güvenip de hani körü körüne bir oyunu ya oynamak için bu kadar para Gül, vereyim. Guild Wars ondan sonra hep oyun al, ondan sonrası ücretsiz halde yani iki de evet. öyleydi. İkincisi de o şekilde gitti. Ve bence ikincisi mesela o aslında çok önemli bir örnek oldu MMOR yapan MMORPG yapan firmalara. Ama mesela bak o bir hibrit model. Aslında entry'de sen bir para ödüyorsun ama, ama ben çok... içinde yine bir microtransaction var. Microtransaction var ama e, yani pay free to, to win play. değil. Yani pay to win microtransaction değil. Ondan oradaki nedir? Gidiyorsun alete de bat alıyorsun kendine gerizekalı gerizekalı veya işte Şimdi, anahtar hay, alıyorsun falan filan. Şimdi pay to win de tabii ki çok yani büyük kılıç, bir skala var. Kılıç için para... Har yani gerçek para harcayıp... Sen diğer rakibinden daha kuvvetli kılıç alıp... PvP'de kendine ekstra enerjiye sağlamıyorsun. Ama şunu yapabiliyorsun. Yani tamam. Ee, PvP'lerde öyle olabilir. Ama e, şey... Yani, o mesela güzel bir örnek dediğin gibi. hani PvP alanlarında mesela şey... E, senin kendi ekipmanlarını giremiyor olman... Herkese 80 yapıyor olması... işte Hı -hı. herkese standart ekipman veriyor olması... Eğer şey değilse işte o... Onun bir sürü e, şey var da e, kendi içinde e, şey e, para birimleri var ekstradan. Guild World 2'nin karması var, susu var, busu var. Hmm. E, hani PvP alanlarda sadece o tür özel para birimleriyle e, satın aldığın ekipmanları giyebiliyorsun. Evet. Ama yani o ayrım güzel olmuş e, ama mesela şu da var. E, başka oyunlardan farklı e, olarak... Gerçek parayla sanal para arasında yani daha doğrusu oyun içi currency ile tamam mı cash'in arasında bir e, her iki yönlü bir şey e, para bir transferi var. evet yapmak söz konusu. Yani nedir abi? E, ben gerçek paramla tamam mı? E, oyun içi, para içi parası alıp tamam mı action house'a gidip bütün envanterimi ...en Legendary ile giydirebilirim. Evet. Aslında bu bir pay to win midir? Pay to win'dir aslında. Yani ama şimdi şey etkisi açısından açıktan ben sana. Yani senin kendi PVP'ye belki o kadar etkisi yok. Kendi evet Senin kendi ama... single player deneyimini etkiler sadece ama. Ne? Yani sonuçta şeyi etkilemiyor. Yani ben oynuyorum, sen de beraber oynuyorum. Aa, değil mi? Yani işte gidiyorsun ...boz kesmeye giriyorsun diyelim... Hı hı. ...veya dungeon'a giriyorsun... ...yani ne oluyor o zaman... ...hatta bana faydası oluyor çünkü ben o dungeon'ı... ...senin sayende daha kolay bitiriyorum ...çünkü sen hayvan gibi kendini gidirmişsin ...ben hayvan gibi kendimi giydirmesem de oluyor yani... as hani... E, o, ...onun başka oyuncuya... ...etkisi olmuyor ama... İşte ne bileyim bir mesela World of Tanks'ta eğer tankını dana gibi döşedin, karşı takıma giydiriyorsan, o zaman o pay to win'e giriyor. Çünkü o zaman tamam. karşı takımı pay da çok para yatırır. Pay to win'in mesela senin dediğin gibi aslında çok böyle e, insanın sinirine dokunan kısmı PvP alanlarında gerçekleşiyor. Yani, yani PvE alanlarda karşı sonuçta bir şey oldu Aynen, PvP'ye karşı sen istediğin kadar üstünü yaptığı yani şey. Bu sonuçta Çok bir şey ifade etmeyebilir. Magic'de getirin oynamak gibi bir şey. işte Magic'de de öyleydi yani. Ama mesela şöyle bir şey de var. Kart oyununda da öyleydi. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi PvP illaki e, senin ve benim kapıştığın bir şey olmak zorunda değil. Şimdi e, player versus player dediğin şey oyunun dışında da gerçekleşiyor ol, olabiliyor. Mesela e, world rankinglerde tamam mı? Sen parayı basmışsın değil mi? Almışsın üstünde, başına düşemişsin. Mesela e, şey var sende. E, sallıyorum. En çok yaratık öldüğüm rekingi sende. Değil mi? E ben hiç para harcamadım. Kendim kastım ama senin e, kadar atıyorum e, ilk level'larda bütün level'larda legendary item'im olmadığı için hep şey bu, ha, bu kadar... kadar da, ha, o da hayır. Olsun. O kadar avantajı da olsun. Da. O kadar avantajı da mesela sen onu diyorsun ya. Şey var. E, mesela benim yönettiğim başka bir oyunda özellikle pay to win olsun isteyenler var. Özellikle pay to win olmasını istemeyen insanlar var. Özellikle Mena gibi, Çin gibi e, hani finansal e, güçlerin çok dengesiz olduğu ülkeler var ya. Adam mesela ya yani çok komik. Çin'de veya Arabistan'da çok görülen bir şey bu. E, özellikle Çin'de. Nüfus da çok. Evet. Tamam mı? Şimdi X oyunu tamam mı? Dandik bir oyun aslında. Ama bir şekilde tutmuş, popüler bir oyun. Evet. Adam server üstüne server açıyor, server üstüne server açıyor tamam mı? Tamam Ve, bir bakıyorsun 100 tane server var tamam mı? Her serverin içinde işte atıyorum 5000 kişi var tamam mı? Ve adam şey yapıyor. Diyor ki ben e, yılda bir kere tamam mı? Her serverde yalnızca bir tane olan Hı -hı. tamam mı? Özel bir ekip ekipman satacağım diyor tamam mı? Bilmem nenin kılıcı tamam mı? O serverde bir tek tane de olacak. Bir kişi de olacak. 250 bin dolara koyuyorum diyor. Tamam mı? Her serverin içinde bir tane deli dengin... Olduğu için, olduğu için o, adam bak o, onu kılıc koyduğu dakikasında 200 serverde de satılıyor mu satılıyor tanesi 250 bin dolar mı 250 bin dolar anladım evet o adamın tekrar içeriktir şudur budur derdi o, ya, olmuyor tamam öylesi de var tabi de ama yine de emam arpici şeklinde Aha. düşündüğün zaman emam arpici şeklinde ben şu e, var mesela insanların gelmiyor yani ben şu açıdan düşünüyorum insanların zaman da az olduğu için artık tamam mı az MMORPG şeklinde kimse yani kimse dememem de belli bir kesim e, özellikle de Guild Wars 2'nin sistemi tuttuğu için yani, yani Guild, Guild Wars 2'nin gördük ki e, eğer zaten içerik sağlamasını nasıl çok iyi planlamışsa içerik çok iyi sağlayabiliyorsanız zaten bir MMORPG'de oyuncu zaten orada kalıyor, oyuncu onu oynamaya devam ediyor ve aylık ücretli olmadığı halde gidip para harcıyor. Zaten para harcıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hatta yani, daha çok harcıyor belki. Bilmiyorum Türkiye'de e, ne kadar e, micro transaction oluyor? Türkiye'de ne kadar oyuncu hala Guild Wars 2 oynuyor bilmiyorum. Ben bilmiyorum e, yani. ama şöyle bir şey var. Mesela ben mena bölgesinde hizmet verdiğim bir oyunda tamam adam diyor ki arkadaş ben e, senin oyununa tamam şimdiye kadar 5000 dolar yatırmışım. Hı -hı. Benim hiç para yatırmamış adamla bir farkım olmayacaksa ben niye sana para vereyim diyor. Öyle Tamam adam istiyor ki o adam 10 kere vurduğu yaratığı o adam başka adamın 10 kere vurduğu yaratı, bir kere ben bir kere mi? de vurmak istiyorum Hı. diyor. Tamam Bunun için ben para vermişim sana diyor. Arkadaş. Ama yani o, o tabi, diğer adam da diyor ki Oyun Yani Anasır'dan o zaman ona bakarsan işte Guild Wars'ta da Alonso adam diyor ki yani Bu ben de al alakalı. Yani Kötülükle şey. alakalı da hani Şöyle bir şey oluyor, sen tamam belki iki tarafta aynı şekilde dövüşüyorsun veya zaten level'ına göre zaten dövüşüyorsun, bin tane falan filan. Ee, ama orada da şöyle bir şey oluyor, işte adam gidiyor üstüne altın kaplama, bilmem ne kıyafeti alıyor para verip, sen de olmuyor anladın ve sen de yolda giderken herifi görüyorsun. ''Aa diyorsun üstündeki nereden buldun sen?'' diyor soruyorsun. ''İşte ben bunu aldım.'' diyor mesela. Eğer ''Nasıl aldın?'' falan gidiyorsun. Sen de belki alıyorsun zaten. Yani çünkü hani şöyle bir şey de var. Ulan ben zaten bu oyuna para vermiyorum mantetesi var ya kafada. Hı hı. Bunu alabilirim o zaman. Yani bütçen doğuyor gibi bir şey oluyor. Yani sen kendi kişisel bütçen varmış gibi mesela düşünüyorsun. Mesela işte o... Çok, 15 dolar vermiyorum. Çok kültürel bir şey. Şunu alırım Heh. diyebilirsin yani. Çok kültürel bir şey. 5 bugün. dolar vereyim. adam Veya işte çok oyunu beğendin. Refleksiyonluk içerik basıyorlar bilmem ne. Helal olsun adamlara. Gideyim şuradan 5 dolar bir şey alayım da bari adamlara bir katkısı olsun diyebilirsin mesela. Diyebilirsin ama mesela yani, yani şimdi şöyle bir şeye bak. Ee, sen... Her bireye yani bir tarafa memnun edip bir tarafı yani her memnun edemeyeceğin gibi bir bireye yönelik de bir oyun kurgulayamazsın. Ha, Dolayısıyla yani genele uygulamak zorundasın abi. Tamam tamam onu anladım da. Yani ama yani doğru. Yani şimdi mesela, mesela sen The Scrolls Online geliyor değil mi şimdi? Ha, mesela Kickstarter'da bir sürü Kickstarter'da bir sürü bir oyun projesi var değil mi? Beğendiğine biz para basıyor muyuz? Basıyoruz. Basıyoruz. Ha şimdi yani biz onu beğendiğimiz için basıyoruz. Hani ilk önce kendini kanıtlasın. Beğenirsen veririm diyen de çok insan. Ya tabii, bekliyor. Çıkınca ha. alırım diyor. Ne kasutlanıyorsa. Aynen. Şimdi e, hani öyle bir sürü insan ve kendi aynı bölge içinde de çok evet, farklı işte. insanlar olduğu için. Oldu öyle öyle ama... Mesela bak ben Türkiye'deki de... olay genel olgu şu. Para harcayan çok insan var aslında. Ama bugün de konuştuğumuz gibi çoğu kimse para harcadığını e, bilinmesini istemiyor. Çünkü... E, Çoğunlukla ergen genç erkeklerden oluşan bir kitle olduğu için işte bilek gücü olayında çok fazla gurur yapıyorlar. Tamam mı? Özellikle PvP ağırlıklı oyunlarda. Neymiş efendim? Bileğimin hakkıyla yendim. Ben buna çok emek verdim. Lan siktir lan oyun oynuyorsun ne emeği? <gülüyor> Ve böyle bir mantı var ki adamlarda bedava oynuyorsun değil mi? Evet. Yani aslında mantıken... Ya mantıken tamam mı hani bunun ekstra yan etkilerini falan hiç düşünmeyelim mantıken sen bana para ödemeden benim oyunumu oynuyorsan senin bana maliyetim var çünkü ben senin oyununu host ediyorum yani. tamam mı? senin hizmetlerini vermek için adama maaş veriyorum vesaire vesaire yani sen bana zararsın abi bana para harcamayacaksan siktir git yani. diye olmam lazım belki de <gülüyor> değil mi? evet ama bu adam geliyor bana diyor ki ben lütfettim senin oyununu saatlerce oynadım Dolayısıyla benim böyle bir hakkım var, Hı -hı. bana bunu ver diyor. Ha, o da haklı olabilir. Yani o da kendince haklı. Evet. Lütfetmiş, saatlerce emek Arkadaş, harcamış. O zaman fırtıklığı yapmasaydın bedava koymuşsun, indirdik oynadık. Ha. Ne yani ben seni oyunu oynamak istiyorum mi indirdim oyun bedavaydı. Aynen, bu adama da kalkıp da sen bana para vermiyorsun ve bu oyunun lisansı ben de istediğimi ha. yaparım dediğin zaman... Silolun bilgisayarından. <gülüyor> ha, dediğin zaman... Sözleşmeni iyi oku dediğin zaman... Vay efendim sen müşterine nasıl davranırsın... Bilmem ne forumlar kopuyor böyle kaynıyor evet. falan... Siktir lan sen müşterim falan ticket değilsin... Ha, Ticketlar havada uçuşuyor... Ama yani sen bana para verdin mi ki... Hayatında müşterim olacaksın evet. yani... Evet. Falan filan yani... Dolayısıyla... E, her şeyi birazcık daha genellemeyle... Yaklaşmak durumunda kalıyor yapımcı, yayıncılar... Evet... Şimdi... Oyun <gülüyor> gelecek geri dönecek olursak yapımcı aslında oyuncuyla bir yani self-publish olmadığı sürece bir publisher aracılığıyla gittiğin zaman publisher'ın perspektifini anlayarak oyun geliştiriyor olman lazım. Evet. Ve e, publisher'ın en azından nelere ihtiyaç ol ihtiyacı olabileceğini öngörüp ellerini buna benzer tullar evet. verebiliyor olman lazım. Ya da lazım. işte kendini o şekilde pazarlama. Aynen. Lazım. Şey e, gurur yapmamak lazım. Ben hani geliştirici değilim kendim bizzat. Ama bu var geliştiricilerde. Bu şey gibi. Mimarlık ve e, şey e, inşaat mühendisliğinin bitmez kavgasıdır abi. E, ne benzer. Evet. Aynı şey çünkü. Çünkü mimar kafasına göre tamam mı? Güzel, mükemmel Müze bir tasarım yani. yapmıştır tamam mı? Hani e, mimarın e, tamam stati e, iyi olabilir, şusu iyi olabilir, busu iyi olabilir ama hani uzmanlık gereği mimarın yaptığı şeyle inşaat mühendisinin yaptığı ve bildiği uzmanlık alanı farklıdır değil mi? Yani. Bir projeyi sen bir inşaat mühendisine getirdiğin zaman mimar olarak inşaat mühendisi diyebilir ki arkadaş bunu böyle yapıyorsun ama diyelim ki burası bilmem ne deprem bölgesi bu hmm. olmaz Diyebilir. Ya da diyebilir ki senin yapını şu şu şu şekilde bu taşımaz. Ya da şu özel betonu kullanmamız gerekiyor. Bu da sana şekilde girer. girer. Mimar bunu kurgularken tasarlarken anlamak zorunda değil. Ama farklı uzmanlıklar birleştiği zaman hani bir orta nokta bulunmak zorunda. Evet. Değil mi? Yapımcıyla yayıncı arasındaki ilişki de böyle. Tamam mı? Adam diyor ki ben vay efendim ben şöyle oyun yaptım böyle oyun yaptım süper bu şu diyorsun. Zannediyorsun ki satmaz mı? Hayır. Hani ben diyorum ki abi 100 GB oyun yapmışsın. Ha, ben hayal, bunu Türkiye'de ne, nasıl GB, dağıtayım evet. diyorsun. Mesela. Ya da diyorsun ki abi işte böyle efekt yaptım. Böyle bilmem ne yaptım. Tamam mı? Lan Türkiye'deki ortalama grafik kartı işte. He şu kadar. Ha, Nvidia bilmem kaç. Senin oyunu işte düzgün çalıştırmak için GTX 7 işte herkes... serisi lazım. Ha. ha. Ya da daha basiti. Tamam mı? Daha basiti. Adam diyor ki ben her şeyini düşündüm oyunun diyor tamam mı? ekonomisini bile öyle güzel tasarladım ki diyor tamam mı getiriyorsun bana diyorsun ki ben şimdi sen bütün dünyadaki kullanıcı kitlesini aynı mı zannediyorsun He değil işte. mi yani bazıları var ekmeğe ekmeğe vereceği parayı kılıca verir bazıları var kılıca vereceği parayı potion'a verir değil mi evet bazıları var potion'a vereceği parayı gider şey iki günlük e, ne bileyim e, boostları falan harcar yani her ülkenin, her demografinin, her kitlenin harcama alışkanlığı işte e, şeyi ne bileyim ekonomik gücü farklıdır. Ama mesela adam oyun yönetim tuğuna fiyat değiştirme fonksiyonu koymamış. <gülüyor> diyor ki bana sen listeyi çıkar, ben bir ara düzeltirim diyor. Ama oyunda 15 bin tane item var. MMORPG'lerde Tamam mı? Ben bunun hangi birinin ne zaman düzeltip de sana geri vereyim. Yani. Excel'e mi koyayım abi? Diyorsun. <gülüyor> Mesela indirim yapacağım. Burada yarın YGS sınavı var. Ha indirim yapacağım. E, her indirim yaptığım ürün için sana söyleyeceğim. Ay, ay, ha, ay, söyleyeceğim sana söyleyeceğim. Sen düzelteceksin. Biz onun için şey bakım ya. yapacağız. He. Ondan sonra bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra indirim bittiğinde tekrar sen düzelteceksin. Tekrar bakım yapacağız. Olacak iş değil. <gülüyor> yani böyle şeyler var. Yani evet, adamlar adamlar bunları düşünmeden yapıyor. Çünkü e, bu onların hatası değil çoğunlukla e, onlar onlar için birinin düşmesi gerekiyor bunları. Evet, onlar için birisinin düşünmesi gerekiyor. Mesela bu konularda oyunlar çok yardımcı olabilir. Çünkü Aynen. daha geniş bir pazara bakı, bakıyor olacak. Abi bak sen oyunu geliştiriyorsun ama bak yapımcı arkadaşlar, yayıncı arkadaşların böyle böyle e, şeyleri var. Evet ya da işte ya da sen, evet öncelikleri var. Ha. Getiriyorsun ve oyunlere ben böyle bir oyun geliştiriyorum. Yorumlarınızı almak istiyorum dediğinde belki ha. adam da sana orada katkıda bulunacak bir şey olur. Mesela şey ya yani benim his, benim yönettiğim başka bir oyun. Çok popüler bir oyun. E, ya yani Point Blank mesela, tamam mı? Point Blank'te eee sallıyorum 50 tane harita var, değil mi? Ama bu 50 tane haritanın hepsi eşit derecede oynanmıyor, tamam mı? Tabii ki. FPS'lerin klasik şey, sendromudur abi. Her moda göre bir tane popüler harita vardır. Oyun herkes oynar. İşte Counter-Strike'ta Dust2 vardı, bilmem ne falan Şimdi istedik ki Tamam mı? Madem herkes bu haritayı oynuyor, tek bir harita yani Hı -hı. oyun nüfusunun yüzde seksenin bir bir Tebrik haritada, yani. tamam mı? Abi bu haritada işte şehir içinde bir harita, tamam Hı -hı. mı? Sağa solda kocaman billboardlar var, tamam mı? Biz bunu bir giydirelim, atıyorum reklam alalım buraya. Hı -hı. Niye olmasın? Yani, yani. E, CCIUS'u işte on binin üstüne çıkan bir oyundan bahsediyoruz, tamam mı? Anlık kullanıcı sayısı on binin üstünde tamam sen 10 bin, 10 bin kişinin gördüğü bir sayfaya reklam vermek için vereceğin parayı yani oraya oraya aktarabilirsin anladın mı dedik ki abi şuradaki şu billboard nasıl olsa şey değil mi abi görsel, görsel resim duruyorum. ha duruyor bunu giydirelim üstüne atıyoruz McDonald's koyalım hmm. Tamam mı? Ya da oraya bir tane şey istirek e, koyalım. Hı hı. Tamam Bir gizli kod e, koyalım ki onu gören işte hani o istireki bulsun da işte şopa kodu girsin de e, hediye verelim falan. Etkinlik yapalım. Ama mesela onu hiç düşünmemiş geliştiren adam Değil orada mi? geliştirirken. Koy dedi koyamadı. Ha, koy dedi koyamadı. <gülüyor> Çok iyiymiş ya. Ha, bu mesela bazen çok büyük sorunlara neden olabiliyor değiştirmek istediğiniz zaman. Çünkü adam hiç onu o esneme payını vermeden kodladığı için tamam mı? Adamın haritayı tekrardan kodlaması ki, gerekiyor mesela. Yuh. Atıyorum. Tamam mı? Demek ki abi bir yani nasıl diyeyim? Developer dışında hı hı. developer sırası, sırasında yani o oyun yazılırken hı hı. o sırada orada olan hı hı. E, bir adamı daha sonra o development takımından koparıp kendi yanına alman gerekiyor ki bu ufak Göğsün, tefek şeyleri yani hem bilecek az çok hem de ufak tefek değişiklikleri istediğinde senin kendi yanında çalışan ana bir olacak. Ona yaptıracaksın ki ana koskoca development takımıyla uğraşmayasın. Yani o da belki çünkü ha. o sırada başka bir oyun belki tasarımına zaten, başlıyor. Zaten ve tekrardan geri dönüp onu yapmak istemiyordu belki. O yüzden zaten developer ve publisher ilişkisi o kadar garip bir şekilde ilerler ki ee, şimdi sen ya bu şey mi? Publisher yani. tarafında e, tamam mı? Reklam firmasına ondan sonra reklam yaptıracaksın. Müşterisin sen. Bana şöyle bir reklam yaptırsın. Herif sana reklamı yapar getirir. Ya bu reklamı şurasını değiştirin dersin. Ondan Hı. sonra gidersin tekrar düzeltirsin. Adam doyusun, de tekrar der ki geyesin. sen ne anlıyorsun, ha. ne anlarsın estetikten. Ben yazarlar Facebook'a Bu müşteriler der buku değiştirmek istedi. Bir tık değiştir, iki tık değiştir dever şikayetine. Yani ha onun gibi bir şaşsın. Şey Biraz böyle hani Hayır, her iki taraf da. Haklı, adam her iki çok da memnun olmaz ya. işi vere adam veya kafasında başka bir şey vardır. Sen onu Aynen. veremezsin falan. Ya şimdi şöyle bir şey. Ee, çok komik. Eee aslında garip şekillerde garip bir mekaniği var publisher ve e, şey e, e, developer arasında mesela şey gibi iki tane ters e, gövdeden bağlı iki tane ağaç gibi düşün tamam mı şöyle hı hı. burada developer tarafında işte bunun kreatif e, direktörü var kodcusu var bilinlemnesi var su var ıvırızı var zıvırı var bunların hepsi bir tane şey prodüksöre bağlı evet. PM'e bağlı project Manager'a ya da PD'ye bağlı, prodüser bağlı, development şey publishing tarafında da aynı şekilde işte CSG marketingi şusu busu tekniği her şeyi PM'e bağlı. Bu PM'le buradaki şey e, PD birbirine bağlı. Burada ikili görüşme yapılıyor, tamam mı? Ki buradaki adam gidip de teker teker oradaki işte e, şey e, kodura şunu yap, bunu yap, şöyle bir şey istiyoruz. Deme derdinde kalmasın. Evet, arada bir aracı var. Yani. Evet iki tarafta da bir aracı var ama yani bu da sorunu tam çözemiyor. Çünkü her iki tarafta aslında diğerinin derdini çok net anlayamıyor. Ve uzak mesafelerde olduğu için genellikle herkesin götü başka tutuşuyor. Evet. Neyse e, biz biraz abarttık ama <gülüyor> e, sen bir şey için nerd rage yapacağım diyordun. <gülüyor> Onu da şimdi mi yapayım? Ne bileyim yapmak ister misin? Gerçi uzadı bu biraz. Ee... Biraz uzun oldu sanki. Evet uzadı ee, hani biraz ateşli konuştuk bir dak bir saat 40 dakika, dakika saat, falan olmuş. Bir saat yine eski günlerimize gelin. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ya Nerd Ranch yapmayayım hadi. Hadi Nerd Rage yapmayı var. Yeterince <gülüyor> yapıyorum. Evet. Ee, neyse son bağlayalım bitirelim bence. Ya yani şimdi ee... bunu top bütününü bozmayalım diye. Şey Aha. Yapıyorum. Oyun der ee, umarım ki çok düğünler. başarılı bir e, dernek olur. Biz de e, elimizden geldiğince destek olacağız. Evet. E, destek olmak istiyoruz. Evet. Sitesi oyunder.org. Org evet. evet. oyunder.org. Hem kişisel hem de e, kurumsal olarak üye olabiliyorsunuz. Evet olabiliyorsunuz. E, farklı farklı e, şeyleri var anladığım kadarıyla kurumda. E, sen söyle, Ücretlendirmeleri mi desek yani? Farklı bir ücretlenmesi yok he, benim kayda. 100 lira giriş ücreti var. Yani eğer kur, yok, derneğe eğilmek kişi, istersen. Kişiysen farklı bir ücreti var. Kurumsan farklı bir ücreti var. Yanlış ama, hatırlamıyorsam. Ama başvuru kağıdında 100 lira giriş ücreti var. Hı -hı. 120 lir lirada yıllık aydat var diye gördüm ben. Neyse. Oyun der Değer girdiğimizde girdiğinizde daha detaylı olarak e, inceleyebilirsiniz. De. Kendileri e, şey e, hani mümkün olduğu kadar bilgi paylaşımına açık olmaya çalışıyorlar evet, bu e, bugün bizim... dahil olmak üzere yaptıkları bütün sunumlar SlideShare, SlideShare e, şeyde hesaplarına koyacaklar. ait e, yani SlideShare hesaplarında e, paylaşılıyor işte ne bileyim etkinlik haberleri şu su bu su vesaire evet. portaldan takip edilebilir Facebook'tan zaten takip evet, ediyorsunuz Twitter'da takip varlar her, şey, her sosyal medyada varlar DNS'ler kapalı ama Twitter'dan da takip edebilirsiniz evet, evet. Ee, onun dışında e, yani şu bir gerçek ama herkes oradaki üye olan ve kurucu üyeler dahil olmak üzere herkes yani bu oyun işini seviyor arkadaş. Tabii canım. Yani o, bu buradan iki, iki, iki, kuruş para, e, iki kuruş para kazanayım sonra gidip yatayım derdinde Yok. olan insanlar değil. Öyle Gerçekten dinler. severek ve tutkuyla yaptıkları bir şey. E, dolayısıyla siz de eğer bunu paylaşıyorsanız e, onlarla bizlerle hani dernek e, Derneğe... kapsamında hani bir e, community olmamız daha e, birbirimize güç evet. ya da işte, sağlayabilir. Yaz, yazılımcıysanız sizde. Ondan sonra e, gidip e, o oyunlere başvurabilirsiniz. Ki aslında Hem yazılımcı falan da olmanıza, olmanıza gerek yok. Veri tabanına girmek ha. için yani. Evet. Öyle veri tabanı çalışmaları da var. Çünkü yani şu anda firmanız varsa yazılımcısınız, şey e, kayıt olabilirsiniz. E, Google'da gidip oyun geliştiricileri diye arattığınız zaman hı hı. E, ilk, sırada, ilk çıkıyor. sırada çıkıyor. Hani o yüzden o siteye giren insanlar da direkt e, işte evet. siz yani herhangi bir şekilde kendinizi duyuramıyor bile olsanız e, o sitedeki yer alaraktan oradan işte tıkladığınız zaman sayfana binlerde falan link verebileceğin bir yer aslında ortak bir yer. Aynen. Bu da faydalı bir şey. Bir de e, tabi mesela bugün çok hoşuma gitti. E, bizim arka sıramızda şey oturuyordu. E, üç tane e, liseli genç. Evet yani değil mi? Evet. evet. Yani mesela onlar e, konuya çok hakim değiller. Olmasalardı. Evet, Olmasalardı. Geldiler dinlediler. Kimse hop arkadaş kardeşim yani niye buradasın demedi, yani. demedi. Hatta işte... E, kurucu üyelerden bir tanesi de hani seminer bittikten sonra gitti çocukların yanına evet. hani bir yarım saat oturdu işte. Onların ne yaptığına On, baktı. Aynen ne yaptığına baktı. Yardımcı oldu. İşte e, anlamadıkları konuları açıkladı tekrar. Evet. Çünkü çok hani teknik terimler ve İngilizce kelimeler çok kullanıldığı için şeyler evet. e, bu konuşmalarda hani anlamamış olabilirler diye. Bu arada şey de mesela e, güzel bir bence e, katkıydı. E, i̇şte bir info bip dev ha, evet, firmanın evet. hani gelip ondan sonra orada bir ya bir firma ilişkisi kurulması eee o kendilerini anlatmaları hem işte o firmaya yol olanak sağlamış oluyorsun Hı -hı. kendi hedef kitlesine ulaşması için hem de e, yapımcıların böyle bir firmadan haberdar olmasını belki de ihtiyaçları varsa onlar işte bilmelerini sağlıyorsun. E bu Çünkü da büyük, büyük bir deniz yani. aslında yani evet. sektör dediğin şey. Bir... Ben bile yani orada işte mesela e kullanılan programlardan online internet üzerinden kullanabildiğin Hı -hı. sonra bir sürü programdan bahsediyor. Evet, evet. Mesela hayatın işte... duymadığın şeyler belki de duymanın da mümkün olmadığı şeyler anlamıyor. Çünkü evet. özel bilip araştırmadığın sürece veya işte o işle ilgilenmenin sürece... ...çok bilebileceğim programlar değil mi? Mesela işte hı hı. <gülüyor> Trello muhabbeti... ...nöptürdü ya evet, evet. Ben de Trello'yu başardan bir kere kullandık... ...oradan öğrendim mesela. Yoksa hayatta nereden bileceğim Trello'yu. Ama hani böyle şeyleri de mesela insan bildikçe... ...bir yandan da... Hani ...hakikaten şeyi de genişliyor. Ha diyorsun şöyle kullanırsın Veya işte hani yapabileceklerini kolaylaştıracak olan... ...programların olduğunu... Öğreniyorsun bir şekilde. Hı hı. Ee, o açıdan da iyi yani güzel oluyor. Evet, evet. Yani o yüzden e, bence daha e, evet, genç bir dernek olmasına rağmen e, her türlü e, yani mümkün mertebe diyelim, e, herkese yardımcı olmaya çalışan iyi niyetli insanlar evet. tarafından kurulmuş bir dernek. Aynen. O yüzden e, bence e, hani sizin radarınızda olmasında ve eğer sizin de amaçlarınızda yani, evet. uyuyorsa, sektörün içindeysiniz, içinde bulunmanıza fayda olabilecek bir dernek olduğunu söyleyeyim. Ee, tekrar bi, e, söyleyelim internet adresleri oyunder.org. oyunder.org. Ee, bu yani. Evet bu. Hı -hı. <gülüyor> evet. O zaman burada ufak ufak kapatalım. Kapatalım. Bizim ufak de oku internet sistemimiz Bizim <gülüyor> de sistemimiz var. Neydi internet sisteminde ya? Neydi lan? gigx.com. gigx.com. gigx.com. Bu mu? Budur. Tamam. Hadi bay bay. Music